Efendim merhabalar, sahur bereketi programından TRT1 ekranından hürmetle muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili seyircilerimizi ve aziz dinleyenlerimizi. Sevgili seyirciler Ramazan-ı Şerif'in dördüncü günü için biz sahur bereketi programındayız. Siz de ekranlarınızın başında ve evlerinizde, hanelerinizde sahur hazırlığı içindesiniz. Cenab-ı Hak şimdiden sahurunuzu, seherinizi bereketle eylesin. Evlerde o tatlı telaşa devam ederken istiyoruz ki, Gözünüzün bir ucuyla, kulağınızın bir köşesiyle mutlaka bu programa da kulak verin, bir göz atın. Eskilerin tabiriyle bir nim nigah da olsa ekrana lütfen gözleriniz iliş, ilişsin ki sizinle buluşmamızın bereketini biz de sizinle beraber yaşayalım. Efendim sahur bereketinde bugün çok değerli iki konuğumuz var yine. inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse İstanbul için ezan-ı şerif sabah ezanı okununcaya kadar uzun ve bereketli bir sohbeti gerçekleştireceğiz. Çok değerli Profesör Doktor Ömer Çelik hocam. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz. Ne güzel geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olunuz, Gecenin bu saatlerinde bizimle birlikte olmanızdan son derece memnunuz. Biz de. Efendim Ömer Çelik hocamız büyük komisyonlu eserlere hizmet ettiği gibi Kendisi de bir meal ve tefsir yazmış değerli bir hocamız. Beş yahut altı tane Gerçekten eseri var, efendim. beş eser var. Ama özellikle tefsir alanı dışında üsve-i hasene kavramı üzerine ülkemizde özel olarak çalışmış bir hocamız. Bugün işte o üsve-i hasene kavramının ifade ettiği ki Kur'an'a ait bir kavramdır bu. En güzel örnek demek değil mi hocam? Evet hocam. En güzel örnek, en güzel misal. Misal. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhisselam Efendimiz'i, ona inancımızı, bağlılığımızı, sevgimizi, muhabbetimizi konuşacağız Ömer Çelik hocamla. Tabii resul Ekrem aleyhisselam Efendimiz Hazretleri söz konusu olduğunda bizim milletimizin ve İslam medeniyetinin 15 asırda ortaya koyduğu ve dünyada belki hiçbir insan için nasip olmayacak o özgün medeniyet birikimi söz konusu edilmeden bir program yapılamaz. Hayati İnanç Bey konuğumuz. <gülüyor> Eksik olma ya. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Hayati evet. İnanç Bey esasen bir avukat, evet, hukukçu, o. Evet, mesleği evet. o ama mesleğinden daha çok bizim medeniyet birikimimize, söz birikimimize, gönül medeniyetimize verdiği emekle biliniyor. Ee, son 10 yıldır Can peren, Veren Pervaneler adlı bir program icra ediyor. Hem televizyonda, radyoda hem sahne salon programlarında hem de özel söyleşi ve sohbetlerde aynı zamanda Can Veren Pervaneler adıyla 3 eseri var. Üç mü Efendim, dört mü? Beş oldu. Beş oldu mu maşallah. <gülüyor> Allah ömür versin inşallah. Altıncısı tezgahta Daha da fazla olsun. İnşallah. Allah ömür verirse. Devam. İnşallah. Sevgili seyirciler sahur bereketinde bereketli bir sohbet olacak. Öyle inanıyoruz. En azından bizim örfümüz geleneğimiz böyle söyler. Büyüklerin anıldığı yere rahmet ve bereket yağar diye inanır. Ben Deniz'de bu toplumun bir ferdi olarak biraz İmam Hatip ilahiyat eğitimi almış, edebiyattan da kendince zevk etmiş biri olarak, inanıyorum ki Resul-i Ekrem aleyhisselamın anıldığı söze, sohbete, rahmetin ve bereketin hakikati iner. Ne dersiniz hocam? Bir büyük zatın anıldığı yere rahmet ve bereket iner. Bağlamından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anmaya kadar, bu evren İslam'ın kaynakları açısından nerede durur, nasıl bir yerde durur? Efendim öncelikle hayırlı e, sahurlar, hayırlı seherler diliyorum. Çok Hem teşekkür sizlere, ederiz. Bütün e, seyircilerimize. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, Efendimiz dediğimiz zaman o evrende, kainatta Efendimizin yeri, Efendimizin konumu çok bambaşka, çok zirvede bir yerde bulunuyor Efendimiz Aleyhisselam. Bunu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı kullanmış olduğu ifadeler, Efendimiz'e yaptığı hitaplar, Efendimiz'in hem şahsiyeti, ahlakı, kimliği hakkındaki Yüce Rabbimizin beyanları yüzlerce ayeti kerime, Bunlara baktığımız zaman gerçekten e, hani bir söz vardır. Ve bu sözün işte hadis mi değil mi tartışması çok yapılır malumunuz. Levlaki, levlaki, lemekhalık, leflak diye bir e, evet. sözden bahsedilir. Gerçi bunu muhaddislerimiz bu, bu sözü eleştirirler, farklı derin yaparlar. Fakat hakikaten ayet-i kerimelere baktığımız zaman bu sözün anlamını teyit eden, Belki bu anlamı çok daha etkili bir şekilde bize e, aktaran, açıklayan ayetlerin beyanının olduğunu görüyoruz. Sen olmasaydın, sen olmasaydın. He, sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım diye. Çünkü e, hakikaten bakıyoruz, Cenab-ı Hak bu evreni niye yarattı? Bu kainatı niye yarattı? Baktığımız zaman, burada işin merkezi insan var. Evet. İşin merkezi insan var. Yani insan, eşrefi mahlukat ve Cenab-ı Hak insanı da kendi kulluk için yaratmış. Ve bütün kainattaki bu sistemde bu insanın imtihan olması için ve imtihan, insanın diyelim ki işte ahirette bir karşılık bulması için yaratılmış. Şimdi bununla ilgili bir ayet-i kerime benim çok dikkatimi çeker. Bu ayet-i kerime Yunus Suresinin 4. ayet-i kerimesidir. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah bütün bu evreni yarattı. Evrendeki bütün varlığı yarattı, insanı yarattı. Niçin? Sünbe Yüayi duhu sonra bu o, evreni sürekli tek, e, devam ettiriyor. Yani geceleri gündüzleri bütün çarkı bu şekilde döndürüyor. Bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti liezzielizine aminu amusalihati bilqist. Neticede ki işte insan imtihan etmek ve ahirette iman etip salihleri isteyenleri Tam bir onların mükafatını verme, karşılığını vermek için bu evreni yarattığını ve bunu devam ettirdiğini Cenab-ı Hak beyan ediyor. Ama kafirlerin neticede bir azab-ı ilime ve uğrayacaklarını söylüyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, kainat-ı baktığımız zaman burada esas maksadın insanın yaratılması olduğunu, şimdi bunun da içerisinde Resul Efendimiz Aleyhisselam eşrefi mahlukat olunca, insanların en değerlisi olunca yani iman bakımından kulluk bakımından dolayısıyla Cenab-ı Hak bu evreni hakikaten yani insan için özelde de efendimiz aleyhisselam için yarattığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Yanlış olmaz. <gülüyor> ya yanlış olmaz. Yani evet Cenab-ı Hak bütün bu evreni bu kainatı efendimiz için ve insan için ve insan imtihan etmek için neticede onu ya tatlif veya zanmak cıl için yarattığını söyleyebiliriz. Hocam şimdi ben dürüstçe bir şey söyleyip ee, Yaşım 46 artık ben Deniz'in. Maşallah. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır da böyle radyoda, televizyonda bu tür programlar yapıyorum. Böyle sorular da soruyorum. Doğrusu bu duyduğum en güzel izah da. Samimice söylüyorum. Evet. Yani <gülüyor> levlâke levlâke lemâ halaktul eflâkı, Resûl-i Ekrem'in insan olması gerçekliğine İnsanlar için örnek olması gerçekliğine indirgeyip oradan alemin aslında insan için yaratıldığını söylemek. Dolayısıyla yani onun örnekliğinde bu hasletleri arayan, bu hasletleri yaşamak isteyen herkes için alem böylece mümkün olmuştur demek müthiş bir cevap. Çok teşekkür çok ederim vallahi. Benim çok dikkatim için bir i kerime yedi. Yani burada evet. bunun izahı e, bana beğendim şey oldu. Yani, yani gelmiş oldu genelde mutasavvıflar bu o evet. levlakeli levlakele mahalak metinlerinde kullanırlar. Ama ben hiçbir metinde de bu sizin izahınızı okumadım. Ya hocam aslında şöyle. Yani tabi Kur'an-ı Kerim e, mübim bir <gülüyor> kitap. Açık bir kitap. Veya diyelim ki işte Fussilet diyor. Çok tafsilatlı bir kitap, çok detaylı bir kitap. <gülüyor> Ama tabi işte o ayetlerin <gülüyor> de, o kıvrımlarına, o detaylarına inmek lazım. O müfessirlerimizin o deliğin efendim izahlarını hak okumak lazım. Buna girdiğimiz zaman orada belki bizim yani e, böyle e, bizzat ayeti kelimelerden çıkarabileceğimiz anlayabileceğimiz çok daha sağlam güzel bilgiler vardır onlarda. Siz onun bir Resul insan olmasına, insan Resul olmasına vurgu yaptınız. Onu öne çıkarttınız bu yorumda. Çok teşekkür ederim. Şimdi Hayati Hocam Efendim. hocamla biz bu dini bağlamı yani evet. bizim din dünyamızda, Kur'an'da, Hadis'te resul Ekrem Aleyhisselam'ı nasıl anlamamız, yaşamamız, bilmemiz gerektiğini konuşacağız ama bizim milletimizin edebiyatında Hazreti Peygamber'in Allah, sevgisi Allah. çok üstün eserlerle ortaya Hocam konuşurlarken hatırıma düşen iki beyt'e temas edeyim müsaadenizle. Estağfurullah. Biri Mustafa Manevi Efendi. Harika bir natın sahibi. Vaka bizde naat sahibi kaç kişi vardır denilse. Şöyle bakıyoruz. Kabaca bir e, tahminle diyelim ona. 10.000'in 10 üzerinde divan tertip ettik biz. 6.5 asırda bu coğrafyada. Evet. 5.000'i gözümüzün önünde duruyor zaten de. Ee, gün ışığına çıkmaya devam edenleri, sandık diplerinde olanları vesaire 10.000'in 10 altında olmadığından şahsen ben eminim. Mustafa Manevi Efendi 18. yüzyıl sonlarında kün tükenzen mahzeninden lime Allah mazhari zatı pakin enveridir, enveridir, enveri diyor. Şimdi bir Mısra'da hem bir hadisi kutsiye hem bir hadisi şerife atıf yaparak kün tükenzen mahfiyen diye başlayan gizli hazineydim bilinmeyi diledim işte yarattım kainatımı Ali Şerif'inde e, or, gizli hazine açıldı, inci mercan açıldı, güzellikler zuhur etti o incilerin en güzeli, en irisi, en kıymetlisi sensin ya Resulallah diyerek Zat-ı Pakin, en velidir, en velidir, en enveri. Mısra'nın sonunda geçen de bir hadisi şeriftir Lime Allah diye kısaca söyleyivermiş. Allah ile öyle vaktim olur ki kimse bulunmaz. Evet. Kimseye nasip olmayan Musata ermişim diyerek kendisini anlatıyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Ve zaten onun da bir işareti var. Birinizle söz ve yazı sanatı verilirse beni anlatsın buyuruyor. Allah Allah. Bir başka şairimiz de 1803'te vefat ettiğini öğrendik. Nazilli'de medfun. Ana yol kenarında orada okumuşluğum da var. Türbeyi görürdüm fakat bilmezdim. Çok geç öğrendim. Oradan gelip geçiyor insanlar ama o kim? Ali Galip Vasfi isimli bir zat var. O da şöyle söylemiş efendim. Beş beyittir, Natın tamamı beş beyittir ama bir beyte temas edeceğim. Azab-ı duzahı çekmez sana ümmet olan Adem, feterda sana haktan bir atadır ya Resulallah. Allah Allah. Aleyhisselatü vesselam. Duzah malumaliniz farsça cehennem demek. Günah da işlemiş olsa senin ümmetinin, Cehennem azabına duçar olmaması umulur ya Resulallah. Çünkü sen Feterda ile müjdelendin. duha suresi 5. ayeti geriyeyim. Evet. O kadar çok vereceğim ki, öyle çok vereceğim ki Allah-u buyuruyor. Yeter razı oldum diyeceksin ey Habibim. Öyle büyük bir müjde ki o da Cebrail aleyhisselama bakarak o anda madem öyledir ümmetimden kimsenin cehennemde kalmasına razı olmam. Evet. Müjdesini lütfediyorlar ve Allahu Ekber diyorlar sevinç ile. Şimdi buna atfen yani bir bir beyit söylüyor adam. Bir de o var tabii. Ona da dikkat etmek lazım. Çok sağlam din temelli, din bilgisi temeli üzerinde şakıyan gülbüller bunlar. Yani vukuf muazzam. Bu cümlemiz çok önemli bir cümle hayatı hocam. Yani bu Resul eklemi anlatan evet. şiirler ve naatlar çok sağlam bir ayet hadis birkimi üzerine hadis. kuruluyor tabii. Yani kat'iyen böyle aşıkhane, bir sekrile, bir sarhoşluk ile öyle yani sözün gelişi falan tarzında <gülüyor> değil. Mesela efendim yani bu sahada o kadar çok örnekten söz etmek mümkün ki Nabi merhumun naatı çok meşhurdur bilindiği evet. gibi. Sakın terki edepten diye evet. başlar. Beş beyittir. Hikayesi de malumdur hemen herkesçe. Ancak mesela şurası pek bilinmiyor olabilir. 1951'de vefat etmiş olan Tahir Olgun merhum Tahirül Mevlevi Henüz 20 yaşını doldurmamışken bir tesdis yapıyor, altıllama. Hmm. Her beyte dörder mısra ekleyerek muazzam bir eser ortaya koyuyor. Bu eser elime geçtiği zaman boncuk bulmuş çocuk gibi sevindiğimi itiraf edeyim. Cemal Kurnaz hocam o kitabı çıkardığı, zaten mutlaka çok iyi tanıdığı Gazi'de hocam. Aradım kendisini tebrik ve teşekkür için de. Ya 15 yıl oldu kitabı basalı farkına varıp teşekkür eden ilk olduğunu filan diyerek. <gülüyor> Allah zihi devlet sarayı istifadır bu. Gözü recayı aramı nebiyi müctebadır bu. Erciz hatı arz üzeveli fevkal aladır bu. Dahilek küyü acz ol kim melazı ilticadır bu. Sakın terki edepten küyü mahkum bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Şimdi şöyle bakıyoruz. Aradan üç asır geçmiş yaklaşık. Nabi merhumun mısralarının üstüne diziyor mısralarını ve bir kalite zaafı yok, bir bilgi zaafı yok, bir boşluk yok. Yaşı da 20. O da medeniyete hayranlığımızı artırıyor. Yani gidip sorasın var yani. Eyvallah. Ne yedin de böyle oldun üstü. <gülüyor> ya, ya bu nasıl bir şeydir? Hakikaten hayran Olunacak bir e, vaziyet söz konusu. Tabii şiirin tamamı 30 mısra. Her beyde evet. yapmış bunu. Ben sözü uzatmayayım ama örnek çok. Yani Geleceğim oraya ama önümde bir beyit var. Mim'i mümkündür Ahat'tan ahmedi fark eyleyen. Böyle görmezsen fena iyi bir basarsın bir basar diyor. Ahat'la ahmedi birbirinden ayıran <gülüyor> evet, evet. İkisi de aynı harflerle yazılır. Ahmet'in evet. mimidir. Evet. O da mümkün varlığın sebebi olan mim gibidir. Ey fena iyi diyor. Eğer böyle görmüyorsan gözsüzsün, gözsüzsün, körsün. Yani kendini bu körlükten kurtar diyor. Döneceğim size ama şimdi hocam siz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın o levlake levlake ile yani hadis olsun yahut olmasın. Bizim geleneğimizde inanç dünyamızda öyle kabul edilmesini bir insan peygamber olmasına bağladınız. Mevzumuz bu değil ama resul Ekrem Aleyhisselam'ın insanlığı ve örnek insan olması arasındaki çizgi son zamanda biraz aşındırıldı gibi. Şöyle şey duydum ben mesela söyleyeyim. Yahu ne olacak işte peygamber bir robottur. Allah buyurmuştur. Haşağı, efendim, haşağı. O da duyurmuştur. Önce şu din ilmini anlamada ve yaşamada Hazreti Peygamber'in biricikliği ve vazgeçilmezliği konusunda bize Kur'an ve hadiste açık emirler var mı? Önce bunu bir duyalım sizden. Şimdi efendim eee kuran Kerim şöyle bir şey gündeme getiriyor. Bu tabi sadece e, Mekke'de peygamberimize karşı söylenen bir e, ifade değil. Bütün peygamberlerde Nuh Aleyhisselam olsun, Salih Aleyhisselam olsun, Hür Aleyhisselam olsun e, onu yalanlayan toplumlar, kavimleri hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki e, Allah İnsan bir peygamber göndermez. Hmm. Allah eğer bir peygamber gönderecekse bu peygamber melek olmalıdır. Niye böyle söylüyorlar hocam? Melek olmalıdır. Bizim gibi bir insan mesela Salih selamın kavmi, Semud kavmi diyor ki: "Ebeşerâ minnâ vâhiden nettibûhu. İnne izel leci zallâlen ve şurûş." Biz kendi aramızdan çıkmış bizim gibi insan. Yiyen, içen, evlenen, bizim gibi işte efendim insanın zaaflarıyla e, dolu olan bir insana biz nasıl tabi olabiliriz? O zaman böyle yaparsak biz apaçık bir sapkınlık içerisinde ve bir çılgınlık içerisinde oluruz. Şimdi bu ifade peygamberlere, nübüvete karşı, peygamberlere karşı yalanlayıcı toplumların bir ortak özelliği olmuş. Böyle bir şey var. Aynı şeyi geliyoruz, işte böyle sanki birbirlerini tavsiye etmiş gibi, tevasabih etmiş gibi geliyoruz. Mekke'ye gidiyoruz. Meşiklere falan baktığımız zaman onlar da aynı şekilde söylüyorlar. Diyorlar ki <gülüyor> Ya bu nasıl peygamber? Bu efendim bizim gibi sokaklarda dolaşıyor, bizim gibi yemek yiyor, bizim gibi evleniyor. Böyle peygamber olur mu? Eğer peygamber olacaksa ya melek olmalı? Ya işte efendim çok zengin olmalı. İşte Özel efendim böyle köşkleri sayları altını giymiş olmalı falan tarzında bir anlayış var. Ama tabii e, bu yani bak, imtiyazlı bir varlık olmalı. İmtiyazlı diyor. bir varlık olmalı. Ayrıcalıklı bir varlık olmalı bu. diyorlar? Yani bu ne olabilir? Bu e, yani peygamberin getirdiği davet hoşlarına gitmediği için onu reddetmenin bir bir bahanesi bir efendim şey olabilir yani. Öyle bir bahaneyle bunu yapmış olabilirler. Ama böyle bir yaklaşım var. Şimdi Cenab-ı Hak da e, ıslarla hem önceki peygamberlerle ilgili hem de Fenizlerle ilgili. Şunu vurguluyor, diyor ki, eğer diyor, yeryüzünde yaşayanlar melekler olsaydı, Allah onlara melek bir elçi gönderirdi. Yeryüzünde yaşayan insanlar olduğu için Cenab-ı Hak o insanlara örnek olması açısından insan bir peygamber olması göndermesi uygun olan budur. Böyle olunca Efendimiz Aleyhisselam'a bakıyoruz, sürekli Efendim şöyle bir ifadeyi kullanıyor Cenab-ı Hakın emriyle. Mesela bir tane ayet-i kerime Kehf Suresi'nin son ayet-i kerimesi, bir örnek olsun diye söylüyorum. قُلْ اِنَّمَا ene بَشَرُمْ mislukum. Yani ben de diyor efendim sizin gibi bir beşerim. İnsanım. Bir ha. insanım. Yani قُلْ سُبْحَانَا رَبِّهَا الْكُنْتِ illa بَشَرَ الرَّسُولَةً Yani subhanallah, estağfurullah. Ya ben bir melek değilim. Ben de sizin gibi bir beşerim ama Allah beni peygamber yaptı. اِنَّمَا ene بَشَرُمْ mislukum. Sizin gibi bir beşerim ama sizden farklı bir yönüm var benim. O yönde şudur. O yönde yuha ileyye Allah bana vahy ediyor. Allah beni elçi seçti, kendisine peygamber yaptı ve bana işte kendisinin tek ilah olduğunu, efendim, inançıyla, ameli salih ile dinin nasıl olduğunu bana vahy ediyor. Ben onu size bir bildiriyorum. Bildiriyorum diye hep bunu ifade etmek durumunda kalıyor. Fedimizaley Aleyhisselam. Tabii burada e, hakikaten çok dengeli bir e, şey götürmek gerekiyor burada. Tuturmak gerekiyor. Şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın zaman zaman izahları var. Mesela Efendimiz bir yere geldiği zaman insan ayağa kalkıyorlardı. Ona çok hürmet ediyorlardı. Hatta bazen bilmeyen insanlar, dışarıdan gelen biraz Bedevi dediğimiz insanlar Efendimiz'in o e, güzelliği, o yüceliği karşısında duyduğu hayran sebebiyle kapanıp ayaklarını öpmek isteyen, secd etmek isteyenler de oluyordu. Hmm. Efendimiz onlara manu hayır diyor, öyle yapmayın diyor. Allah'tan başka kimse edilmez onlara engel oluyordu. Bazıları Efendimiz Aleyhisselam'ı biraz normalin üstünde övmeye de çalışıyorlardı. Mesela Efendimiz onlara diyordu ki ya beni işte Yunus Ümmet'te ya üstün tutmayın. Beni falan üstün, tut tut tutmayın. Biz bütün Peygamber bir aynı efendim babanın evlatları mesela kardeşiz diye söylüyordu. Burada hocam baktığımız zaman işte Rasul Efendimiz Aleyhisselam'ın hem peygamber olması, aynı zamanda bir insan olması. Bu insan beşer oluşuyla peygamber oluşunu birlikte değerlendirip orada çok dengeli bir peygamber anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Aşırılık şu benim görebildiğim kadarıyla. Şimdi e, bir e, anlayış var ki o peygamberi bulunduğu konumdan biraz daha yükseklere çıkarma, o beşerilik, insanlık yönünü minimize etme, sanki adeta böyle bir ruhani, melek bir varlıkmış gibi Örnek alınamaz bir varlıkmış gibi o noktaya doğru taşıma yaklaşımı var. Bu örnek alınamaz bir varlık gibi resmetmenin altını çiziyorum. Çünkü Hayati Hocama soracağım. Evet Devam bu çok lütfen. önemli bir şey. Yani şimdi bunu çok abarttığımız zaman, çok yüksele çıkardığımız zaman, onun beşer bir peygamber olduğu vurgusunu onu azalttığımız zaman bu kez onun mümine olmasını, üşfe olması noktasını sıkıntıya sokmuş oluyoruz. Burada bir aşırılık var görebildiğim kadarıyla. Bir de bunun tam zıddı tefrit noktasında yani yani çok da abartmaya gerek yok. O da bizim bir insan tarzında onun bir kez beşeriliğini efendim vurmuracağım derken peygamberliğini e, küçültmeye veya azaltmaya doğru giden bir anlayış var. İşte tam bu ikisinin ortasında bir efendim kıvamda bir peygamber anlayışına sahip olmak lazım. Peki hocam Hayati hocam şimdi e, Ömer hocam konuşurken sizin aslında bugün mesleğiniz alanınıza dair bazı handikaplar üredi zihnimde. Şimdi Ketudazade Arif diyor ki, bir muazzam padişahsın ki kulundur cümle şah, kur bir ev ednada senin için vaz olundu tahtügah diyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın Miraç'ta Hazreti Hakk'a yakınlığını, yakınlaşmasını, nasip olmayan, nasip olmayan şeyi söz konusu ederek. özel, yalnız ona mahsus, evet. Şimdi biz Süleyman Çelebi'nin mevlidi hangi gerekçeyle yazdığını da biliyoruz. Mutlaka sizin hafızanızda, müktesebatınızda, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'la ilgili övücü sözler var. Şairler niye böyle mümkün olduğunca ulu bir peygamberi resmederler? Ama derle? hiçbir zaman hududu aşmadan, ulu, evet. orada hud, uluhiyettir. Uluhiyet izafe etmeyiniz, insanların en üstüne olduğu şüphesizdir. Evet. İnsan olarak gönderilmiş olmasının bize rahmet olduğunu görmemiz lazım. Bizim gibi ihtiyaçları olacak, bizim gibi yaşayacak ki, e, üsve-i hasene hasenele demek? Böylece göreceğiz. Yoksa itiraz nasıl olurdu? E, biz insanız ama yani melekten bir peygamber geldi ama yani evet. bizim gibi değil ki. Biz onu nasıl taklit edelim? Biz ona nasıl uyalım? O başka bir boyutta yaşıyor denilebilirdi. Yani bugün insandan peygamber geldiğine itiraz edenler olduğu gibi o zaman da itiraz o şekilde cereyan ederdi. Allahu Teala Büyük bir merhamet tezahürüyle insandan evet. insani ihtiyaçları da olan insan gibi yaşayan ve bunu da sıkça vurgulayan heybetinden haşyetinden korkup yaklaşmaktan çekinenler ve nasıl davranacağını bilemeyenlere karşı ben melik değilim ben et suyu yiyen bir kadıncağızın oğluyum diyerek peşeri evet. tarafına vurgu yapıp ona cesaretle teşcih eden bir peygamberden bahsediyoruz. Evet. Şimdi hocam hayatı hocam. Bu bizim coğrafyamız. Baba olacak, olacak ki yani aile reisi olacak, bütün toplum içinde yaşayacak, alacağı olacak, borcu olacak yani, hasta olacak ki böylece biz de ne yapacağımızı daha iyi görmüş olacağız. Öyle de oldu. Aslında sizin bugün toplumla paylaştığınız çeşitli enformasyon araçlarında paylaştığınız naatlar, Resul Ekrem Aleyhisselam'a aşkı, Tabii, ifade, aşk. muhabbeti ve evet. Hani haddim olmadan aşkla ilgili bir aşk ifadesiyle ilgili okuduğun bir söz Kemale aşık olur insan Hayır. diyorlar ya. Hayır. Resul Ekrem insanların en kâmil olduğuna göre Hayır. değil mi efendim? Aslında o sözler biraz Hayır. onun kemalini vurgulamak üzere. Ama Hayır. bir şey sormak istiyorum. Hayır. Şimdi biraz okumuşluğum var bendenizin de bu kaynakları. Biraz olmadığını görüyorum. Birazdan biraz fazla <gülüyor> görülüyor. Şöyle niye bu Türklerin coğrafyasında bu kadar çok naat yazılıyor hocam? Niye dini alan, manevi alanda Hazreti Peygamber öne çıkartır. Bizler edepli... Buyurdunuz ki on bine Bizler... yakın divanımız Bizler vardır. Edepli bir milletiz. Evet. <gülüyor> Bizler edepli bir milletiz. İki vasıfla ayrılırız. Yani bu bizim farik vasfımız. Hem edep, öbür taraftan da başkalarının da iman nimetine kavuşması yönünde gayret. Bizde fariktir. Belirgindir. E, hatta bu, bunun için, yani bunu biz organizasyonumuzun, devlet organizasyonumuzun her türlü faaliyetlerimizin de gayesi olarak tespit ederiz. Yani has adıyla buna cihat deniliyor malum. Maksat nedir? E, felakette kalmasın, kavuşsun insanlar. İnsanlar da imana, Resul-i Efendimizin muhabbetine ona imana kavuşsunlar diye gayret ederiz. E, bu bizim iki temel özelliğimiz. Bu millete nasip oldu ve görüldü de yani tarih boyunca onun e, emareleri görüldü öyle bir yerdeyiz mesela şu anda. Süleymaniye evet. Camii'ne bakıyorsunuz. Ne görüyorsunuz değil mi efendim? Yani evet. yüzlerce yıl bulunuyoruz bir yerde de onların ora ahalisinin dini başka bile olsa hiçbir zulüm veya onlara üstünlük taslama onları ezme gibi bir halet içine girmiyoruz. Geçmişimizde böyle bir şey hiç olmamış. iddia eden bile olmamış. Ne var temelde? Allah ve Resulullah aşkı. Bir defa e, kişi sevdiğiyle beraberdir malum Hazreti Peygamberin Hadis-i Şerifi El Merumeme onu sevmek imanın ta kendisi yani yani bir kişi dese ki hani biraz da böyle ayjit ederek söyleyeyim ya aklım erdi hakikaten bu kadar delilden sonra edilecek laf kalmadı o peygamber yani tamam yani kabul ettik bir şey de demiyoruz filan dese aklan tasdik gittimişte yani itiraz edemiyorum falan bu iman olmuyor iman e, sevmek demek evet. yani tabi olmak kalben bağlanma, ona uyma gereğine inanma, uyamazsa boynunu bükme, üzülme, tevbe etme, pişman olma, ona benzeyememenin hüznünü yaşama demek. E bu yoksa e bir ikna olma, bir cevap verememe, münazarayı kaybetme haline iman denmiyor. <gülüyor> evet. Şimdi bir e, mutasavvıf Osmanlı şairinin şiirinin tümünü hatırlamıyorum ama kafiyesini hatırlıyorum. Sabahlar Ya Resulallah Redifli bir evet, şiir. Evet. Hatta evet. bir yerde diyor ki işte sana kavuşma ümidi içindeyim en azından rüyamda aynımda seni göreyim elini ayağını öpeyim diye. Eğer öyle olamazsa kıylü kalinle sabahlar ya Resulallah. <gülüyor> yani senin sözünle sohbetinle <gülüyor> Sabah. sabahlar diyor. Şu anda biz de çok değerli konuklarla resul Ekrem Aleyhisselam'ın sözü sohbetiyle sahur vaktine, imsak vaktine doğru ilerliyoruz. Şimdi hocam Hayati hocam da vurguladı. Yani onu insanlık aleminden kopartmakla ilgili bir şey değil bu yani. Bilakis o bir kemalin ifadesi, bir cemalin ifadesi. Ne onu... da güzel formülize etmişler ama özür dilerim sözünüzü. Mesafurlar lütfen, lütfen. Yani Arabiye bir beytin, e, beyt geldi hatırıma. Muhammedun Beşerun. Evet. La kel beşer. Evet. Bel huve yakutu beynel hacer. Evet. Nasıl ki yakut da taştır ama diğer taşlara benzemiyor. O da beşerdir insandır ama diğer insanlara benzemiyor. Her yönüyle üstün. Bütün üstünlükleri kemalatı Cenab-ı Hak ona ihsan etmiş. Bu zor bir şey değildir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Eyvallah. O en sevilendir. Sayısız delille, yani delile hacet gösteremeyecek kadar çok delille, bedihi olarak sabittir ki o üstünlerin en üstünü, güzellerin en güzeli Habibi Rabbil Alemin aleyhissalatu vesselam. E sevgili e o halde ona benzeyen Allah Teala'nın sev, sevdiği olur. Yani zaten emir de öyle gelmedi mi? Ona benzeyin, ona uyun, ona tabi olun. Amin. Şimdi üstün deyince mesela Resul Ekrem zengin bir insan mıydı? Ya yani üstünlük deyince şimdi zenginlik anlaşılıyor. <gülüyor> ben de böyle en aşağıdan tutarak soruyorum. Yani üstün deyince aa, çok zengin, çok malı mülkü var. Böyle mi anlayalım şimdi, Zenginse de ne oldu? Evet, efendimiz ee, Hocam bu hani şairlerimizin e, Efendimizle ilgili söyledikleri sözler işte sizler e, bir kısmını sınar aktardınız hocam e, söyledi. Tabi orada bazı ifadeler falan var böyle. Peki bilmeyen insanlar oradaki ifadeleri abartılı bulabilir. Ben sadece bir hocam mevlitten bir e, örnekle orada abartı olmadığını, Hatta Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinin oradaki o, o şairlerin ifadesinin çok daha meseleyi yüksek perden de getirdiğinin bir misal verip sonra Lütfen. hocam o sure geçmek istiyorum misaliniz olursa. Şimdi diyor ki e, mevli i Şerif'te e, Süleyman Çelebi Hazretleri rahmetullar aleyh işte bir yere şöyle geçiyor. Bir acep nur kim? Güneş. Güneş pervalesi. Şimdi bazıları diyor ki ya bu kadar da abartı olur mu? Yani... Ha hani efendimiz Nuridi idi, efendim şuydu buydu ama yani öyle bir nur ki efendimiz aleyhisselam öyle bir nur ki o güneş bu kadar büyüklüğüne işte ışığına ısısına efendin nuruna rağmen onun yanında ancak efendim bir pervane konumunda olabilir. Burada bir müvada var, teşbih falan var. Şimdi fakire göre bu ifadede ayetteki ifadenin yanı bu ifade Efendimiz ile ilgili ayette bu ayetlerin yanında zayıf bile kalıyoruz. Pervane <gülüyor> kalır. Nasıl hocam? Hocam <gülüyor> o da şudur. Çünkü yani Resul Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı yüce Rabbimizin beyanı şöyle. Ya ayyun nebiyyu inna ersalnak şahiden ubreşiren ve nezira. Seni bir şahit, bir uyarıcı, bir mucizî gönderdik. Veda'en ilallahi biiznihi ve siracen munyira. Yani Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir efendim davetçi, bir de Sıracı Munir. Şimdi bu ifadeyi Sıracun Munirun ifadesini efendimizle ilgili olarak kullanan varlık bizzat alemlerin Rabbi. Amin la. Şimdi Sıracı Munir, cin cenabı Kur'an-ı Kerim'de güneşten Sıraç diye bahsediyor. Işık diye bahsediyor. Ama efendimizden Sıracı Munir diyerek daha kuvvetli bir tavsifle bahsediyor. Yani burada bu Sıracı Munir ifadesi bir acep nur kim güneş pervasının çok daha üstünde. ötesinde üstünde Tabii. efendimiz tavsiye Çünkü bu ifade Rabbimizin beyanı. Bir beşerin sözü değil. Yani daha güçlü şeyler var. Yani efendimiz tavsiye eden bunu hocam alt çizmek istedim Kaynak sonra. Kaynak merhumun beslediği bir hüzzem ilahide diyor ya, La Biz seni hakkın övdüğü gibi övmek imkanına değil, öyle sahip yani, evet değiliz diyor. Yani, yani Efendimizle alakalı Ayet-i Kerim'in diline girdiğimiz zaman orada o şairlerimizin, kasidelerimizin çok da dilinin de orada bir anlatımlı olduğunu hakikaten görebiliyoruz. Bunu Şimdi görmek hocam, lazım. Üstveyi Hasene'ye geleceğim ama Hı. üstün olmaz. Evet hocam, orada sıraya gelelim evet. Yani bu bir kabul. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Yani görmedik, duymadık. Kitaplardan, eserlerden, sözlerinden üstünlüğüne dair bazı kokular aldık ama bugün üstün insan deyince zengin insan, güç kudret sahibi insan algılanıyor. Meshur Ekrem min üstünlüğü, zenginliğiyle makam mevki sahibi olmasıyla mı ilgilidir? Onu berraklaştıralım. Hocam şimdi bir defa. Nereden arayacağız bunu? Şuradan ar aramamız lazım. Bir defa üstünlük dediğimiz zaman yani şeref, kerem, değer dediğimiz zaman e, biz yüce Rabbimizin nazarından, nazarıyla meselelere bakmamız lazım. Yani bizim için değer ölçüsü yani Ahmet'in, Mehmet'in ya birimizin birimizin diğer ölçüsü değil, sözü değil, Cenab-ı Hak diğer ölçüsü olarak ortaya neyi koyuyorsa, ölçülük neyi koyuyorsa, oradan hareket etmemiz lazım. Neye güzel diyor, niye büyük neye, diyor, güzel diyor niye neye büyük diyor, diyor niye neye büyük diyor, neye en değerli diyor, oradan bakmamız lazım, oraya oradan bakacağız. Baktığımız zaman da hemen bizim karşımıza, Hücret Suresinin 13. ayet-i kerimesi çıkıyor. يَا يَنَّاسُوا اِنَّا خَلَقْنَا كِمِنْ ذَكَرَنَوْنِسَا sizi efendim bir erkeklikci den, adının havadan, anadın babadan yarattık. Hoca Allah'ın şuuben şu ve kabara ile sizi işte ırklara, kabilelere, işte soylara, boylara ayırdık. O şekilde yarattık. Niçin? Litaarafu. birbirinizi üstünlük tanıyasınız diye birbirinizi tanıyasınız bilesiniz tanışasınız diye böyle yarattık bilişesiniz diye yarattık bilişmek de ağrı. evet Tanışın. inne inne ekramekum endallayet kaki şunu biliniz ki Allah katında değerli olmanın ölçüsü ne insanın ırkıdır ne kabilesidir ne boyudur ne rengidir ne zenginliğidir, ne fakirliyedir Hiçbir dünyevi veya yaratılışla alakalı hiçbir şey değildir. Bunlar Allah katında bir değer ölçüsü değildir. Allah katında değer ölçüsü etkâküm takvadır. Yani marifetullah. Allah'ı tanımaktır. Allah'ın dinini tanımaktır. Ve Allah'ın dinine uygun tarzda bunu yaşayabilmektir. Allah korkusu, Allah sevgisi budur. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman gelelim şimdi bu ölçüyü Efendimiz Aleyhisselam'a tetbik edelim. Rasul Efendimiz Aleyhisselam baktığımız zaman acaba Rasul Efendimiz Aleyhisselam'dan Allah'a marifeti davetsi kim vardır? Bakalım insanlara. Cenab-ı Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerin seyidi olarak bize bildiriyor. Buyuruyor ki vara fa bağladığım Ben peygamberleri aralarına bazı üstünlükler var. İşte Musa Aleyhisselam Allah konuştu, İsa Aleyhisselam ruhupu destekledi. Vara fa bağladığım Birisi var ki onun dereceli, onun yüksekliği başka, Yani derecede çok yüksek. Şimdi peygamberlerin bir efendisi olan Efendimiz Aleyhisselam'ın işte marifetullahı, Allah'ı tanıması, Allah'ı sevmesi, Allah bilmesi, takvası o baktığımız zaman Resulü Efendimizin her bakımdan üstünlüğünü net olarak ortaya çık koymuş oluruz diye öyle düşünüyorum. Bu arada hocam bir kuş ütüyor bu sette. Duyuyor musun? Çok Duyuyorum güzel öyle. ütüyor. <gülüyor> önceki, e, dün değil önceki gece biz ikinci programda da buradaydık. Bu kuş ütüyordu. Ben bunu bu saatte bülbül olmaz, sakı olmaz, olsa olsa İspinoz'dur dedim. Meğer İspinoz gece ötmezmiş. Buna sordum. Mustafa Tarık adlı bir sakacı arkadaşım, kardeşim var. Dedi ki abi o da çalı bülbülü dedikleri bülbüldür. Evet. çamlıca de, evet. tepeleri onun doğal alanıdır. Evet. Ne güzel ötüyor değil mi hocam duyuyor musunuz? Evet. Yayına da inşallah gidiyordur bu güzel ötüş. Bir hikaye anlatıyor. <gülüyor> Anlıyorsan <gülüyor> da dinlemek isteriz. Kuş dilini öğrenmedim. <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi hocam. Evet. E... Hocam burada şimdi Efendimiz de şunu söylüyor. Yani bu noktada kendi kimliğini Efendimiz beyan ediyor. Hocam affedersiniz. Estağfurullah. O da diyor ki <gülüyor> Yani içinizde Allah'ı en çok tanıyan ve Allah'tan korkan da benim buyuruyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam aslında bu ifadesiyle Allah katında en ekrem olduğuna beyan etmiş oluyor. Şimdi hocam, Ömer hocam, bendeniz hakikaten anlamaya çalışan biriyim. Samimice söylüyorum. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü takvayla anlattığınız ya hakka yakındık Bu hakka yakınlığı da çok namaz kılmak, çok oruç tutmak, çok ibadet etmekle doldurabiliriz. Ama mesela şu da onun insanların en üstünü olduğunu anlamamızın e, bir şeyi değil midir? Mesela insanların eziyetlerine en çok onun katlanması, Tabii insanlara en çok onun tahammül etmesi, insanların arasında en imtiyazsız, ayrıcalıksız onun durması, insanları en çok onun sevmesi, insanlara en çok onun hizmet etmesi, bu da onun üstünlüğüne dahil değil midir Tabii böyle ki, şey? Zaten şöyle, bakın işte dinimizin iki tane temel esası var. Yani Alimlerimiz diyor ki şu İslam dilini şöyle özetlesek iki maddeyeendim e, rica edebiliriz. edebiliriz diyebiliriz ki din nedir veya dinin temel iki hedefi nedir birisi bir sırada ette lazımm diye Emrilla Allah'ı tanımak ve emrine Allah'ın emrini yüce görmek ve ona uymak hemen peşinden ve şfakat halkılla ve mahlukatına şefkat yani bir kul yani Allah'a inanan, Allah'ı tanıyan bir kulun onun mahlukatına şefkatli, merhametli olmaması düşünülemez. Bunlar arasında doğru orantı var. Yani bir kulun Allah'a takvası, Allah'a marifeti, Allah'a muhabbeti arttıkça o kulun otomatikman, direktman aynı zamanda Allah'ın mahlukatına, şefkatli, merhameti artması gerekiyor. Yani bir taraftan Allah adam kul olmuş. Uçuyor, göklerde uçuyor ama Allah'ın merhameti yok. Şefkat yok, tevazu bir şey yok. Diyor ki ben de ben efendim erdim. Hayır, böyle bir insanın kesinlikle bir Allah'ın değeri yok. Mesela ne diyor şeyde efendim hadis-i şerifte? İrhamu men fil ardi yerhamu ki men semai. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın, hocam Efendimiz Aleyhisselam'ın gönlü, Efendimiz Aleyhisselam'ın gönlündeki tevazu öyle bir tevazu idi ki, yani yeryüzündeki sadece insanlar değil, bütün mahlukatın ayakları altına serilmiş bir gönül vardı Efendimiz Allah Allah. Tevazu bu demek. Şimdi öylesine engin, öylesine derin bir gönül ki, yani bütün herkesi davet etti. Bütün insanlığın Efendim kurtuluşu için Efendim Efendimiz mücadele verebildi. Tevazu böyleydi. Demek ki onun üstünlüğü bir taraftan, Tazim-i Emrillah'ta efendim yükselirken Efendimiz Aleyhisselam yani Kâbe-i evet neye kadar çıkarken bir taraftan da aynı orada orantılı olarak onun gönlü ta mahlukatının ayaklarına kadar inebiliyordu. Bu böyle bir tevazu. Geliyor ha. mesela e, diyorlar ki hatta Hazreti Abbas Efendimiz bunu söylüyor çünkü akrabası da olduğu için Efendimiz'e gelip gidenleri de yakından takip ediyorlar. Tabi anlayışlı olanlar var, anlayışlı olanlar var, mesele edebiyi bilenler, bilmeyenler falan var. Gelip Efendimiz Aleyhisselam'a böyle biraz yakasını, pakasını, paçasını çekenler, ayağını işte basanlar, edenler falan oluyordu böyle. Dedi ki Ya Resulallah, Hazreti Abbas Efendimiz dedi. Ya Resulallah gelen giden senin hukukunu tam e, bilemiyorlar, bilemiyorlar. Size insanlara konuşurken, şey yaparken şöyle biraz yüksek yeri yapsak, oraya çıksanız, oradan konuşsanız siz daha rahat edersiniz diye. Ee, şey yaptılar, teklifte bulundular. Efendimiz Aleyhisselam hayır dedi. Hayır, ben böyle şey talep etmiyorum. Bırakın dedi. İnsanlar benim ayağıma bassınlar. Benim efendim eteğimi çeksinler, bana şey yapsınlar. Ben onlar hep beraber olmak, aynı seyidi olmak e, arz ediyorum diye. Onu kabul etmedi Efendimiz Aleyhisselam. Evet. Tabi sabrı da böyle. Merhamet de böyle. Yani onlar tabi yani her alanda özellikle Allah'ın razı olduğu bütün ahlaki güzelliklerde Efendimiz Aleyhisselam işte endi. Bütün eller orada peş peşe gelebilir ki ayet-i kerimedeki ve inneke la kulukun azim yani kalem size dördüncü ayet-i o yani üst üste altı tane vurguyla abartıyla böyle sen gerçekten Resulüm en yüce bir ahlak üzeresin diye falan bunu buyuruyor yani hocam, kuluk diye geçiyor ki çok teşekkür ederim şekilde. çok sağolunuz devam edelim o zenginliği bahsini sonra soracağım Hayati hocam bir Süleyman Çelebi'nin bir Mevlidi yazma gerekçesi var. Evet. Onu biliyoruz yani. Evet. Süleyman Çelebi'nin e, Bursa'da Ulu Camide görevli bir din ba görevlisi olduğu. Evet. evet. Onu biliyoruz yani. Evet. O hadise nasıldır ve Çelebi Mevlid'de bize ne anlatır gerçekte? La nufarriqu beyne Yani peygamberler arasında peygamber olmak bakımından fark yoktur diye lâ ne ferk o baina hadi fark yok peygamber olmak cihetinden yok o da peygamber o da peygamber malasında fakat evet, bunu yanlış tefsire ederek vaiz efendi üstünlük yok tarzında Hz. Peygamberin Aleyhissalatu vesselam üstün olmadığı tarzında tatsız bir mevzuya temas etmiş. Gayretine dokunuyor. Süleyman Çelebi'nin bu çok yanlış sözü işte öyle olmadığını ispat sadedinde işte aşıklık böyle bir şey yani sevdiğini müdafaa eder insan. Bunu öğrenmesi falan da gerekmez. İnsiyakidir, kendiliğinden olur. Onun üstünlerin en üstüne olduğunu şairane bir dille ifade için kalemi eline alıyor ve o meşhur eser tüm Necatı. Biz Mevlidi Şerif diye anarız. Sekiz asırlık bir hatıradır bizde. Kalemi alıyor, aşkı terennüm Aşkı terennüm ediyor. Orada anlattığı her Mısra'ında Efendimiz'in üstünlüğüne dair vurgular, deliller, aşikane terennümler. Denilir ki bir insan bu kadar güzel bir eseri, bu kadar zengin bir eseri ortaya nasıl koyabilir? Ya bunu bir kişi yazmadı, bunu bir medeniyet yazdı. Yani bir bu önemli bir cümle. Yani, bu medeniyetin şahididir. Yani Yıldırım Bahazid merhum zamanındaydı malum. Bursa'da mevfundur. <gülüyor> Şimdi onu anlatırken yani aklıma gelen ilk örnek müsaadeniz hocam bir eğer hata edersem tahsih buyurun böylece bir daha yalnız söylemeyeyim Hazreti Ayşe atfen söylenen dört mısra vardır. özetin özeti kısaca söyleyeyim: Yusuf Aleyhisselam köle olarak satışa çıktı. Mısır ahalisi de almak için yarıştı. Nesi varsa ortaya koydu. Onu görselerdi kuruş harcamazlardı. Hmm. Züleyha aldıktan sonra aşık olup kadınların diline düşünce Züleyha onları hizaya getirmek için aniden Hazreti Yusuf'u görmelerini temin etti de görünce akılları başlarından gitti. Güzelliğin tesiriyle meyve soyacağız diye ellerini kestiler ve fakat acı dahi duymadılar. Onu görselerdi kalplerini keserler. İlahi duymazlardı diye terennim ediyor. Efendim Aşk mı demiştiniz? İsağım. Yani Hazreti Ayşe, annemiz bir sahabe soruyor ya Rasulullah en çok kimi seversin? Ayşe'yi buyuruyorlar. Erkeklerden sordun efendim diyor. Ayşe'nin babasını buyuruyorlar. <gülüyor> Soran kişi kendisi sıraya girme arzusuyla sorduğundan sonra ya Rasulullah, sonra ya süra, sonra, sonra, sonra, kendi nasıla gelmedikçe sesi kısılıyor. En sona kaldım, anladım, soramadım utandım diyor. Farisi olarak da Molla Cami Hazretlerine atfilnan. Öyle anlatılan. Ya Rasulullah çi diye başlayalım. Çünkü sevgi kef, değil mi? Evet evet. kefin köpeği. Sen ahbabım dur dediğin için o yedi kişiye ya Rasulullah cennetlik oldu. Ben de ashabının köpeğiyim. Şefaat buyur da köpek orada yalnız kalmasın. Es e Aşkını terennüm ediyor. Yani biz aslında biz bunu söyledik hep. Yani o kadar divan yazdık o kadar şiir söyledik falan filan da bülbüller çakıldı. O ya biz onu anlattık. Direkt veya dolaylı olarak. Son dönemde yetişen bir şairimiz 1918'de vefat etti. 101. yıldır. Ankara'da medfun Fenli merhum Mehmet Said Fenli Allah rahmet eylesin. Nebiyi efhamu medheyle Hasan olmak istersen buy diyor. 77 mısradan birini seçip söyledim. Yani mihenden kaçma ger mahsudi ihvan olmak istersen Nebiye efhamu medheyle Hasan olmak istersen yetiş imdadı mazluma na arslan olmak istersen Ana, Rıza aynen. babında bekle rahme, şayan olmak istersen. Efendim, sakın bir de yağlatma, handan olmak istersen. Dokunma hatırı, Muğra Süleyman olmak istersen. Kısas Enbiya'yı özetledi adeta. Yani güzel söz söylemek için onu anmalı, onu övmelisin hmm. diyor. O vazifedir diyor. Aslında ihtiyari bir şeyden de söz etmiyoruz. Onu övmek bizatihi ibadet, başlı başına hmm. ibadet şurada bir miktar cesaret izhar ederek, bir miktar haddimi aşmama siz müsaade edin. Namazda selam veriyorsun ona. Hmm. Kimseye veremezsin namazın bozulur. Ona doğrudan selam veriyorsun. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve bar. Kamil bir selam veriyorsun. Babana selam versen bozulur. Hocana selam evet. versen bozulur. Evladına selam versem bozulur ama ona selam vermesen namazın iadesi gerekir. Evet. E sormak gerekmez mi? Alınmayacak selam sana verdirilir mi? Yani... <gülüyor> Tabii hocam şimdi bu da bir tartışma. Bazı yeni görüşler var ki işte namazda aslında Sallibari'nin, tahiyyatın ne işi var da diyorlar yani. Böyle yorumlar da var. Yani biz çok bilmeye başladık bu son zamanlarda da ondan çok çok bilmeye başladık falan. Yani 14 asırlık bir birikim var. Öyle <gülüyor> çok çok <gülüyor> yani. Tövbe estağfurullah. Ya, ya tövbe estağfurullah. Evet. <gülüyor> Hocamın e, bu hocam selamla alakalı kısmındaki hocam izah edecektir ama eğer ben eee Imam-ı Gazali ve Evet. Halid Bağdadî'nin biz izahını hocam baktırmak isterim. Lütfen hocam. Eğer dilerseniz olur hocam. Estağfurullah <gülüyor> Siz söz açmış oldunuz. Eee <gülüyor> zaten size <gülüyor> <Yok, gülüyor> Estağfurullah hocam. Ee, yani belki seyircilerime dikkat şey yapabilir. Bereket ederler. Şimdi namazda Tahiyyatı okumak, e, üç, diğer üç meslebe göre farz, yani Maliki, Şafi ve Hamidi'ye göre bizim meslebede de vacip. Yani diğer üç meslebe bunu okumazsak, yani tahiyyatı okuyup selam vermek, namaz olmaz. Hocamın buyurduğu gibi namazın tekrarı gerekir. bizi de okumazsak yani önemli bir e, şeyini, kısmını terk etmiş oluruz. Namaz nakıs olur yani, kabul olsa bile. Bu şekilde bir namazın önemli bir... E, ameli diyelim yani, şartı diyelim diyelim yani. Şimdi e, İmam-ı Gazetelerin şeyi şu, izahı şu diyor ki e, Cenab-ı Hak diyor, bize diyor namaz kılarken tahiyyatta diyor Kadede Efendimiz Aleyhisselam'a e, selam vermemizi istiyor. Bu namazın bir efendim gerekliliği ve selam verirken de Esselamu Aleyke Eyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuh diyerek Bizzat Efendimiz'i karşımıza alarak ve bizzat kendisine hitap ederek selam sana olsun Allah'ın rahmeti, selam senin üzerine olsun ya Resulallah dememizi istiyor. Yani bir Müslüman'ın peygamberiyle yüz yüze gelmesini, karşı karşıya gelmesini, onu hatırlamasını ve ona da bilfil fiil selam vermesini istiyor Cenab-ı Hak. Namaz gibi de farz bir ibadette bunu gerekli kılıyor, gündeyse efendim şu kadar tekrarını istiyor. Bunun hikmeti nedir? İmam-ı diyor ki bunun hikmeti şudur. Cenab-ı Hak e, ayeti kerimelerde Efendimiz Aleyhisselam'ın bize şahit kıldığını söylüyor. Hmm. İşte demin okuduğum ayet-i kerim vardı. asap 45. ayet-i kerimede şahidin. Yine kıyamet günü diye her, her ümmete diye bir şahit getirdiğimiz zaman seni de bu ümmete şahit getirdiğimiz zaman onların halinde nice olacak. Efendimiz'in kıyametteki şahit alakalı çok ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla Efendimiz'e şahitlik yapacak. Ya ve veya aleyhimize şahitlik yapacak. Dolayısıyla burada diyor, bir Müslüman diyor, namaz gibi bir ibadetini kılınca, Efendimiz'e selam vermek suretiyle, Ya Resulallah, ben bu namazı kıldım ve namazı kıldığıma da seni şahit tutuyorum. Yarın kıyamet günüm, benim bu namazı kıldığıma şahit ol Ya Resulallah demek için diyor, böyle bir irtibat. Şey, oluyor. Onun için diyor bir Müslüman diyor namazını kılarken diyor tahiyyet okurken diyor Efendimiz Aleyhisselam'ı iki kaşı arasında hissederek o rabı tayyin namazını kılmalıdır diyor hocam. Adimler böyle Şimdi, söylüyorlar. E, Hayatı hocam, profesör doktor Ömer Çelik hocam yeni bir şey söylüyor evet. bize. Bugüne kadar evet. hocalarımızdan duymadığımız bir şey söylüyor. Sevgili seyirciler, sevildiğim bakınız namaz kılarken tahiyyatta okuduğumuz ettahiyyatül lillahi ...diye başlayan o kısa sözlerin, e, o kısa duanın ne anlama geldiğini söylüyor ve son bölümde İmam Gazali'nin yorumunu eklediği bir şey var. Hı hı. Şimdi siz diyorsunuz ki İmam Gazali'ye bunu soruyorlar. Hı hı. Neden biz tahiyyatta oturduğumuzda selam veriyoruz. Selam selam veriyoruz. Et tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. İşte eyyühen nebiyyü diye devam ediyor. Ve salli de siz diyorsunuz ki Kur'an'da ayet var demiş İmam Gazali. Hı hı. Allah Hazreti Peygamberi bu ümmete şahit, şahit kıldı. Evet. Kişi namaz kılarken Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın onun namazına şahit olduğunu bilmesi lazım. Evet. Hatta son pasajda vurguladığınız enteresan bir şey var. Nasıl söylediniz hocam İmam Gazani'nin yorumu? Diyor ki, onu da hocam ee, diyor ki efendim Resul Efendimiz'i diyor iki kaşı arasında hissedip o rabıtayla diyor o selam vermesi lazım. Allah Allah. Evet. Yani burada Resulullah ile aynıleşmenin de aslında bir e, talimi var, ve eğitimi var burada. Hocam siz hocasınız tabii benden sunucuyum. Yarın azımızın müşriye falan çıkmasın yani şimdi bu Hocam müşrikler ta Hocam biz bizim Hocam İmam'ın gazetelerinden işte, Halide Bağdur'dan Hocam biz aktarama yapıyoruz. Yani kendi evet. yani ümretçilik olarak bir şey uydursam ha, şey, buna, buna cesaret edemem Hocam da ama alimlerimizin yorumlarını aktarmada ikisi güvenilir alimler. Onda problem tabii ben şimdi de. ben bunu niye söyledim? Biraz şaka yolda söyledim ama esasen bugün İslam ümmetinin e, bendenizin okumalarından anladığı iki büyük eksiği var. Birincisi Resul-i Ekrem'in sevgisini kaybetmek üzereyiz yani. Ne Allah korusun, bilir, Allah, Allah bu, korusun. Her şeyi kaybetmek her şeyi şey kaybetmek. İkincisi yani. de buna bağlı olarak ahiret inanışımız da arada Allah kayıp gidiyor. Şimdi bunları yeniden diriltebilmemiz ki programı açarken bendeniz Resul-i Ekrem'e karşı inancımızı, görüşümüzü, Geliştirelim, yanlışlarımız varsa onu düzeltelim diye açmıştım. Allah razı olsun bugün sizin sayenizde yeni bir şey öğrendim. Evet. Namazlarımıza resul Ekrem'in manası da şahittir. Şahit olsun. Onun bilinciyle artık namaz kılmalı, onun bilinciyle artık abdest almalı. Yani bizim ibadet hayatımız ve gündelik hayatımız o zata bir eşlik etmek gibi, onunla yani bir evet, arkadaşlık yapmak ben gibi. Ben bahsetmiyoruz Değil yani. Değil hocam ya. Hocam evet. çok bilinçli bir takip. Evet. Çok bilinçli bir iz sürme hocam. Çok bilinçli bir Resulü efendimizin arkasından yürüme gerekiyor dindar olmak için. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'le alakalı, yani ona uymakla alakalı iki ifade kullanılır. Birisi itaattir. Yani Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. İkincisi de ittibadır. İttibadır. Yani Türkçesi. Yani hocam <gülüyor> uyumak demek. Fakat hocam bu ittiba denilen şey hocam itaatten biraz daha farklı. Yani itaatte Emri yerine getirmek vardır. Namazı kıl, şartları şudur, diyelim ki efendim ona göre efendim kılarsın, yere gelmiş olur. Fakat ittibada daha derin bir anlama uymakta, ibadetlerinizi Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapınız. Hem ruh cihetiyle, hem batınıyla, hem zahiriyle, her şeyiyle Allah Resulü nasıl kulluk yaptıysa, sadece namaz değil bu işte. Hani sordunuz ya Resulü Efendimizin işte efendim hangi noktada en mükemmeldi diye. Her alanda en mükemmel insan. İbadeti de böyle, sabrı böyle, tevazu da böyle, merhameti de böyle. Efendim bütün insanlara karşı şefkati, merhameti, affı böyle. Şimdi bütün hususlarda bir Müslüman Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın izini, ittiba şu demek, yani uymak şu demek, karda yürüyen bir insanın, diyelim ki kar yağmış, her taraf kapalı, önde bir adam yürümüş, hmm. böyle adım adım yürümüş. Karda yürüyen bir insanın adımlarını arkadan gelenin adım adım takip etmesi demektir. İtti babu demektir. Basdıyre basmak. basmak. <gülüyor> yani gönlümüzün Rasul Efendimiz Aleyhisselam'ın attığı şekilde atması. Hani hatta bu şunu söylüyorlar yani, yani Rasul Efendimiz'in e ruh dünyasına ruh dokusundan bir pay almak. Allah Allah. Hocam sadece böyle zahirimiz benzetmek değil, kalbimizi, duygularımızı sevgimizi, muhabbetimizi, her şeyimizi onunla aydınlaştırmaya, aynıleştirmeye çalışmak. Aynı çalışmak. Tabii hocam, aynıleştirmek ama bu mümkün ta -ta değil. Ta tak ta ta hocam istidat ta -ta ama yani kul in kuntum Allah te Eğer Allah'ı seviyorsanız, yani siz de Allah'a Allah'ı sevmek, Allah'ına ermek diye bir düşünceniz, bir emiriniz varsa bunun yolu tabi'uni, Resulullah'ın izini her bakımdan zahiri batini adım adım takip edeceksiniz. Gücünüz yettiği kadar onunla aynıleşeceksiniz. Gücünüz yettiği kadar. Ne kadar başarırsanız o kadar Allah'a yakın olursunuz. O kadar Allah'ı sevmiş olursunuz. O kadar Allah'ın sevgisine dayak olursunuz. Evet. Eyvallah buna dair de bir sorun var ama hmm. e, bu ilk bölümdeki sohbetimiz 64 dakikaydı bizim. Öyle. Çok bereket. Ona mı geldik? Gelmedik ama yani. sizin de aklınıza hocam ittibayı izah ederken Hayati hocam. Şöyle bir şey geldi. Aşık Yunus Kesinlikle. neyler cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, Şek gümansız. gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Geldi mi hocam şimdi? Gelmedi. İşte bu hocam. Hocam sana uymayanlar tamı gider imansız. tam işte. Fethi evet. oynayacağım. Bu olmuş. Tamı tamına o. o. Yani ona uyma denirken mesela hatırıma gelen de ben söyleyeyim. Eshafırlar. Memnun oluruz tabii. Soruldu kendisine aleyhissalatu vesselam. Her peygamberin bir vasfı önde. Evet. Yani bir çetin imtihan oldu. İşte çeşitli şeyler anlatılır biliyorsunuz. Bir koyun Hazreti Musa'yı o kadar koşturdu, yordu, etti, sabrı gösterdi filan. Sizin vasfınız nedir ki ya Resulallah? İhsar sahibiyimdir buyurdular. İhsar yani Türkçesi İhsar. hocam. İhsar şu demek. Türkçesini alıyoruz abi. Tabi tabi tam oradayım zaten. Evet. İhsan karşılıksız olarak vermektir. Evet. İhsar bunun üstünde muhtaç olduğu şeyi vermektir. Allah Allah. Açsınız ekmeğiniz şu kadarcık size de yetmeyecek ama veriyorsunuz ya. İşte odur İsa'r. Her birimiz bu gecenin hatır hürmetine, bereketine, hocamın işar, işaretine uyarak bir an ona benzemek niyetiyle muhtaç olduğumuz bir şeyi başka birine verelim. İnşallah. Yani diyelim ki yarın da ya Resulallah sana benzemek için gayret ettim. Elimden bu kadar geldi. Hocam İhsar'dan kastınız ötekini kendine tercih, tercih etmek. etmek. Açken ekmeğini vermek. Kendi derdin varken onu geri plana itip onun derdini, kardeşinin derdini öne çıkarmak. Sevgi şahit ister işte sevgi hmm. şahit. Yani neden insanlara çok iyi davranıyordu Cenabı Peygamber? Allah'ın kulu diyordu da ondan. Ona atfen yani o Allah'ın kulu. Allah için yapıyor ona yaptığını. Sen de de ki Allah'ın kulu ve Muhammed'in ümmeti olduğu için aleyhisselam. Bu bu insana ben böyle bir şey o niyetle bir isar. Muhtacı ol, en sevdiğini vermek yani mesela. Zor bir şeyden söz ediyorum biliyor ama. Çok zor ama, bir şey söylüyorsunuz. Ama yani kabre bakarken kolaylaşır bu <gülüyor> biraz. Ben defin sırasında çok cömert olurum efendim mesela. <gülüyor> Birisine öyle demişsin de çok güldü. Yani bir şey istedim. Ben, Valla benden şu anda ne sen veririm yani. Akıbeti görünce insan. Ya. işte bir şey hayat tarzı haline getirmeli. Eve bir hayvan geliyor, bir hediye, oğlak. Ön kol etini sevdiği biliniyor. Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Ayşe annemiz. Bütün eti dağıtıyor. Geldiği gün dağıtıyor fukaraya. Ön kol etini muhafaza ediyor. Seviyor Efendimiz diye ona hazırlamak üzere. Gelince soruyor ne yaptın Ayşe o hayvanı? Hepsini dağıttım. Ön kol etini bıraktım ya Resulallah. Ön kol eti hariç hepsi bize kalmış buyuruyor. Allah Allah. Yani aldığın değil verdiğin senin. Evet. E, şimdi bunu da formülize edip anlayacağımız hale getirdiler hocalarımız. Dediler ki beden almakla, ruh vermekle doyar. Allah Allah. Ne yani işini kolaylaştırmak böyle bir şey. Anlatımı kolaylaştırmak böyle bir şey. İşte bu yüzden verdi, örnek verirlerken işte üstadları, büyükleri anlatıyorlar. Cenab-ı Resulullah aleyhissalatü vesselam Resulullah Efendimiz'den örnek alarak ona imtisalen formülize ediyorlar. Beden almakla doyduğu gibi ruh vermekle doyar. Ve biz ikisinin bileşimiyiz. İnsan öyle bir şey, bedenden ibaret değil. E Ruh var. E ruhun işte işte o selamlaşma. Yani şunu da söylememe müsaade edin. Son olarak bu bapta galiba ayrılacağız. Estağfurullah. Buyurun hocam. Evet. Şimdi selamı almamak çok büyük bir kusurdur. Kimde olursa olsun affı kabil olmayan da bir kusurdur yani. Ben şimdi size selam versem. Siz de kasten Almasanız, ben gittikten sonra size derler ki muhtemelen sizi tanıyanlar. Ya tamam yaramaz bir adam olabilir ama verdiği Allah'ın selamı canım şunu alsan iyi olurdu falan derler. Ve dışlanırsınız, refüze edilirsiniz. O selamı o mu almayacak aleyhissalatü vesselam? Ha. Muhaldir. Düşünülmesine evet. dahi akıl müsaade etmez. Elbette alacak. Belki öğrenilmesi gereken o selamı nasıl alıyor? O bağ kurulduğuna göre alınmayacak ha. selam sana verdirilmez. Namaz cidden... Diğer hususlar bir tarafa sadece bu yönüyle bile öyle bir bağlantı tesis ediyor ki Arapça bilmem ama ke'nin sen olduğunu bilirim yani. Esselamu aleyke diyor. Ke sen işte ya. yani doğrudan hitap. Namaza girerken ne diyorsun? Sübhaneke yine ke kime hitap ediyorsun? Allah'a. E, cevapsız kalacak hitap sana yaptırılır mı? Bu ya. olacak iş midir? Yani demek ki Eyvallah. bağlantı kuruluyor. Dostluk devam ediyor. Bir de bu süreklilik ediyor Yaz, kış, gençlik, yaşlılık, cumartesi, pazar ömür boyu günde beş defa asgari bir buluşma, bir randevu efendim. Sizin şimdi bu söyleminizden şöyle anlıyorum ben. Yani 1500 yıl evvel Yaşamış, ölmüş bir insandan bahsetmiyoruz aslında biz. El an yaşayan. El an yaşayan, kanlı canlı, evet. selam alan, evet. selam veren, evet. kendisiyle birebir bağlantı kurulan. Onu da bir Ölürse Arapça. insan ölesi değil ya, Arapça mi? bir ibare okudunuz. Evet. El mer'u mu amene habbe. Hadi Kişi şerif. sevdiğiyle Kişi beraber. beraber. Ona bağladınız herhalde. Tabii. Tabii kişi sevdiğiyle beraberdir. Siz de başta söylediğinizde güzel. Eyvallah. Güzeller anılınca rahmet Eyvallah. iner. Onları anmaktan maksat güzelliği davet etmek. Ne güzel. Şimdi hocam e, Hayati hocam da arada İshar'dan bahsetti. Vermekten ötekini tercih etmekten bahsetti. Az bir zaman var. Hazreti Peygamber dünya hayatında zengin bir zat idi değil mi? Efendim, Hatice annemiz dolayısıyla zengindi. Evet, Bunu konuşmak istiyorum. Müsaade edin. Filzecem. Evet. Nasıl <gülüyor> efendimiz şimdi Ne hocam? oldu efendimiz Aleyhisselam'ın o malı mülkü? Evet. Şimdi kısacık bize bir ay cevap. Ayet-i kerime de efendim. Gene bak. Duha suresinde eee "Owacideke ailen fa'agna bihi" diye geçiyor gene bak. Senin diyor e, fakir bulup diyor Allah zengin etmedi mi? Evet. Burada <gülüyor> şu anlatıyor efendimiz başta arkadaşlar fakirdi. Maddeten yani. Maddeten tabii. O tabii manayı cihetini söyledik zaten hocam. O çok evet. değerli. En şerefli şey. Maddi maddi konuşuyoruz şimdi. Efendimiz selam fakirdi ama Cenab-ı diyor ben diyor seni fakir buldum zengin ettim diyor. Hatice Validemiz Tebih Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ı her şeyi destekledi. Yani malıyla, cel, her şeyle efendim feda etti ve Efendimiz de vefat edinceye kadar hiçbir zaman onu unutmadı. Vefasını devam ettirdi. Yani Mekke, dönemi, e, Mekke döneminde Hz. Validemiz'in desteğiyle efendimiz Aleyhisselam daha rahat bir hayat yaşamış oldu. hayatı yaşamış oldu. Ama özellikle Medine'ye geçtiğimiz zaman ve özellikle de Hayber'in fethiyle beraber ya yani da anlaşması Hayber'in beraber gelen ganimetlerle ki Ayet-i Kerime'de ganimetlerin beşti birini Cenab-ı Ekefinize tahsis etti. Onun tasarrufuna verdi. Dolayısıyla onun içinde büyük miktarda Efendimiz'in hakkı vardı o ganimetler içerisinde. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam meden döneminde eğer ganimetlerden almış olduğu payı yani biriktirseydi, servet olarak bunu biriktirseydi yani alsaydı, yapsaydı, isseydi dünya çapında zengin bir insan olurdu Efendimiz Aleyhisselam. Olabilirdi. Olabilirdi. Yani o kadar büyük servetler eline geçti. Fakat Efendimiz Aleyhisselam bir özelliği var. Resul Efendimiz Ebu Talib'in, Abdülmüttalib'in yanında, Ebu Talib'in yanında nasıl bir insansa zühtüyle, yemesiyle, içmesiyle Hatice Valimiz'in elinden sonra da aynı zühd ve efendim o dünyaya karşı olan fiini standardı değiştirmedi. Evet. Medine'de, sağdan bütün dünyanın her tarafından ganimetler geldiği zamanda yine Efendimiz Aleyhisselam hiçbir zaman hayat standartını değiştirmedi. Yani bütün malını mülkünü ihtiyaç sahiplerine kesinlikle, dağıttı. Kesinlikle. Dünya'da bir mal mülk bırakmadı. bırakmadı. Tamam. Dedi ki biz Peygamber. Izin verirseniz, evet. izin verirseniz sözü şimdi burada bırakacağım. Hmm. Biz bir araya gideceğiz. Sonra bir aşlı şerif dinleyeceğiz. Sonra bu vahyin Peygamberlikle görevlendirilmiş olmanın onu nasıl fakirleştirdiğini ve bu arada nasıl üstüyü hasene olabildiğini sizinle ve Hayati Hocamla konuşmaya. Devam edeceğim sevgili seyirciler sevgili dinleyenler efendim sahur bereketi programını bu kısa aradan sonra bu iki aziz misafirimizle devam ettireceğiz efendim. Sevgili seyirciler sahur bereketi programına Profesör Doktor Ömer Çelik ve Hayati İnanç hocalarımızla devam ediyoruz. Büyük Çamlıca Camii'nin iç avlusundayız. Yine bir serin İstanbul sabahındayız. Güzel güzel bu rahmet esintileri olduğuna inandığımız esintiler bizim bulunduğumuz seti de dolduruyor. Biraz serin ama Allah için söylüyorum. Ben deniz üşümüyorum. Ben de üşümüyorum. Yani böyle bu sıcak sohbetli zatların sohbeti huzurunda. Kendimizi bereketidir. Üstelik Resul Ekrem Aleyhisselam'ı Üsve-i Hasene olarak nasıl anlamamız gerektiğini konuştuğumuz bir programda bunu söylemekten haya ederim. Şimdi efendim, biraz evvel Hayati Hocamız Süleyman Çelebi Hazretlerinin mevlidi Şerifi neden, hangi gerekçeyle yazdığını izah buyurdular. Orada bir beyit var. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmeti hizmet olduğumuz izzet yeter. İnşallah. Yani huzuru hazretinde bunu da o hizmetlerden biri i̇nşallah, saysın. Inşallah, i̇nşallah. Canımızı belki öyle azaptan kurtarmak imkanı i̇nşallah. da olsun. İnşallah. İnşallah. Sözümüz şurada kalmıştı. Ömer Hocam, resul Ekrem peygamberlik, risalet vazifesi kendisine geldiğinde, ilk vahi geldiğinde Hatice annemiz dolayısıyla evlenmişti zengin bir zaten. Zat evet, evlenmişti. Sonra hatta Medine'ye hicret ettikten sonra ganimet mallarından beşte birini Hazreti Hak kendisine ayırabileceğini buyurmakla beraber resul Ekrem Efendimiz onları da ihtiyaç i̇nfak sahipleri infak ki, etmişlerdi. Infak Bunun Kur'an'da bir gerekçesi var mı hocam? Şimdi Niye efendim, böyle yaptığını? Çünkü evet. biz Yahudilerin bazı peygamberlerinin devlet sahibi, mal mülk sahibi olduğunu biliyoruz. Yani. Evet. Şimdi efendim tabi diğer efendim peygamberlerde <gülüyor> e, zengin idiler ama gerçekten yani malların Allah yolu infak noktasında onlar da peygamberin gelin yapıyorlardı. Ama sözü peygamberimize getirelim. E, hayat Hocamız e, konuşmasında hep İhsar'dan bahsetti. İhsar. Evet ihsar. Aslında ihsarı Kuran-ı Kerim tarif ediyor. Yani ihsarın ne demek olduğunu en güzel tarifi bizzat Kuran'da e harb 9. etik ilamesinde bu Enser Muhacir kardeşliğinde orada açıklanıyor. İfade aynen şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yustiruna ala enfusihim ve lev kana bihim Yani o Enser gelen muhacir kardeşlerini malların yüklenip paylaşma noktasında Kendileri muhtaç olduğu halde bile onları kendine tercih ediyorlardı. İsa demek tercih etmek demek. Tercih etmek. Ve lebe karimim hasalsa yani verdiği o yiyeceğe, o yemeğe, o efendim verdiği şeye bizzat kendisi, çocukları muhtaç. Ama muhtaç olduğu halde bunu ne yapıyor? Paylaşıyor. Peki Ensar'ın muhacinin bu şekilde İsa'a bu terbiye veren kimdi? Efendimiz Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam sadece onlara bunun güzelliğini anlatarak mı terbiye verdi? Hayır. Bizzat. Bizzat. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı, Efendimiz'in hayatı 24 saat İsar üzerine kurulmuş bir hayattır. Öyle sadece zaman zaman efendim, böyle işte denk geldiği zaman yaptığı bir şey değil Efendimiz. Yani Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın infakı, cömertliği yani 24 saat hep İsar üzerine kurulmuş bir hayattır. Efendimiz'in hayatı. Raci Resulullah Efendimiz'den bahsederken hakikaten çok dikkatli olmamız lazım. Eyvallah. Efendimiz'e ağrımızı alırken her Müslümanın şöyle bir, önce birkaç bir efendim salavat falan okuyarak onu alması lazım hocam. Eyvallah. Şimdi nereden biliyoruz peki? Efendimiz'in bütün hayatının isarı olduğunu tam bahsettiğiniz nokta. Yani bütün efendim e, Hayber'in, işte Huneyn'in, bütün Tebük'ün her şeyin ganimeti geliyor. Ama Efendimiz elinde önce bir şey yok. Şimdi onu gelenleri biriktirseydi Efendimiz Aleyhisselam dünyanın, bir numara zengin olurdu. Ama yok, eline bir şey yok. Niye yok? Hepsini veriyor. Bakınız bir ayet-i söz konus etmek istiyorum. Bu da e, İsra suresinin efendim e, 26. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Öncesinde hep böyle infakla lakı, işte yolcunun hakkını verin, akrabanın hakkını falan verin diye böyle şey infak emirleri var. Önce tarafında. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma teğreden ne anuhum rahmetin merrabike terciha. Yani ben ne halüze devam edeyim? Yani ayetin biraz girişini söylemiş oldum. Ne hal şu? Rasulüm sana insanlar muhtaçlar Bir şey talep etmek üzere geldiği zaman elinde ne var? Sonra da veriyor efendimiz Aleyhisselam. Veriyor ama veriyor veriyor elindeki bitiyor ama gelenler bitmiyor. İhtiyaçlar bitmiyor. Sürekli efendim o kapı aşındırılıyor. Diyor ki elinde bir şey kalmazsa değerli için bir şey kalmazsa ama yine gelenlere devam ederse Efendimiz şöyle yapıyordu. <gülüyor> Efendimiz elinde bir şey kalmayınca gelenlere mahcup dolayı onlara böyle yüzünü biraz çeviriyordu. Yani bakmaya <gülüyor> utandığı için elinde bir şey yok, vereceğim bir şey yok demeye utandığı için Efendimiz yüzünü çeviriyordu. Utancından hayasından. Diyor ki böyle bir durumla karşılaşırsan yüzünü çevirme o gelenlere onların işlerini koyulaştıracak, gönülleri rahat edecek güzel sözler söyle dua et diye yani Resulü Efendi şöyle yapıyordu elindekini hepsini infak ediyordu veriyordu, veriyordu, veriyordu ama elinde kalmıyordu ama ihtiyaç bitmiyordu bitmeyince Resulü Efendimiz utancından gelenlere zaman zaman yüzünü çevirme durumunda kalıyordu Cenab-ı Hak ayet kerime indirdi yüzünü çevirme de onlara tebessüm et ve Hünür söz söyle diye bunu söylüyor. Niye böyle yapılıyor Efendimiz? Çünkü Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı şöyle vasıf ediyor. Ee, Ahzab Suresi 6. Ayet-i Kerime Ennebiyyü evle bilmü'minine min enfusihim Peygamber diyor o mü'minlere kendi öz nefislerinden, canlarından daha yakındır. Yani Efendimiz'in bize olan şefkati merhameti bizim kendimize olan şefkat-i merhameti daha fazla. Hatta bir rivayet hocam, Yani hanımları diyor, ümmetin anneleri, hmm. hatta diyor, peygamber onların babası mevkindedir diyor hocam. Allah Allah. Ümmetin babası mevkinde Yani bütün ümmetin babası olan bir efendim, peygamberden bahsediyoruz. Yani bir baba düşünelim, on tane çocuğu var diyelim, hepsine ya. muhtaç diyelim, o çocuğu babanın bir şey kalır mı? Hepsine ikram eder, verir. Ee, bir diğer ayet-i kerimede hocamın okuduğu, bu, Mustafa hocam okumuş olduğu, Yaaleyhim e, ma anittum ayet kelimeleri çok düşkün olduğu için hocam ümmetine sadece bir kişiye değil ailesine değil ümmetine e, onun evinde bir şey kalması mümkün değil teveccühümüzle Aleyhisselam. O ayetin devamında hocamız okudu hocam Mihrimah Sultan Cami imam hatipli hocamız. Mealini buradan takip ettim ben Deniz biraz. Rahuf ve Rahim'dir de diyor evet. Hazreti Peygamber için. Biz bu sıfatları nasıl anlayalım? Rahuf ve Rahim olma şimdi bu sıfatlar aslında yüce Rabbimizin sıfatlarıdır. Yani Er-Rauf ve Er-Rahim, aynı zamanda Raufun Rahim nekri olarak da kullanılıyor. Bunlar Yüce Rabbimiz iki tane güzel ismidir. Hatta Resulullah <gülüyor> Efendimizin de beyanı var. Diyor ki Cenab-ı Hak diyor bu iki ismini diyor benden başka hiçbir peygamberi vermemiştir. Başka hiçbir kulunu, hiçbir peygamberini böyle ve özellikle müminlere. Resulullah <gülüyor> Efendimizin merhameti bütün varlığa, dünyada bütün hayvanlara, dinlere meleklere, kafilere bile şamil bir efendim merhameti var ama Efendimiz'in özelde müminlere karşı fevkalade bir e, şefkat-i merhameti var. Şimdi Rauf kelimesinde bir e, yani acıma duygusu vardır. Yani e, gönlünün ümmetine karşı efendim, rakik olması, duygulu olması, onları düşünmesi, onları her türlü şerden, özellikle kötülüklerden, baştan inanç hastalıkları, yani şirk küfür olmak üzere her türlü kötülüklerine koruma duygusu efendimizdeki ve bunun gayreti rahim ise nimet anlamı vardır. Her türlü iyiliğin işte ümmetine ulaşması için dünya dünya uhrevi nimetin ulaşması için bunun gayret içerisinde olması anlamına geliyor. Evet. bu iki vasfı var. Şimdi anladığım kadarıyla hocam Resul Ekrem Aleyhisselam'a risalet vazifesi geldikten sonra dünya hayatını bitirince darı bekaya intikal edinceye kadar asla mal mülk yığmadı. Evet, onu Hz. Hakk'ın emri, fermanı gereği ihtiyaç sahiplerine paylaştırdı. Yani bu peygamber olması, din ilminin bütününe sahip olması onu zenginleştirmedi. Hocam, Bilakis maddeten yoksunlaştırdı yani. O mana zengin oldu. Evet, yani. oldu hocam. Şöyle Efendimiz Aleyhisselam vefat ettiği zaman... Biliyorsunuz e, zırhı, Efendim'in zırhı, zırhı Medine'de bir Yahudi'nin elinde rehindi. Rehin olarak rehin bulunuyordu. borç var, Yahudi'ye rehin verilmiş, ama, ama bu borç Efendinin şahsın aldığı borç değildi. Evet. Yine gelenlerin ihtiyacını karşılamak üzere. Çünkü şöyle yapıyordu Efendimiz, elinde olmayınca e, muhtaç'a şunu söylüyordu, git diyor benim e, adıma falan yerden bunu al, Efendim ben onu ödeyeyim. Veyahut Efendimiz o borcu buluyordu, veriyordu. ya kendi borçlanıp veriyordu, sonra onu efendim ödüyordu. Efendimiz vefat ettiği zaman zırhı bir Yahudem'de rehin olarak şey yaptı. Daha sonra vefatından sonra o borç ödenmiş oldu Efendimizin borcu. Şimdi ben de sosyoloji eğitimi aldım. Mecburen insanlık tarihinin bazı evrelerini, aşamalarını toplum ve insan bağlamında okuduk. Herhalde bu anlattığınız gibi bir insan peygamber dünya tarihinde geçmemiştir. Evet. Ve insanlığa zirbe. belki de bu isarıyla evet, öteki insan için kendini feda edebilmek ahlakıyla ilk defa yeni ve orijinal bir şeyi... Hazreti Muhammed Aleyhisselam söylemiştir. Şimdi biraz evvel Hayati Hocam programın girişinde sevgili seyirciler bizim geleneğimizde resul Ekrem Aleyhisselam'ı anlatmak üzere ona sevgimizi, aşkımızı, muhabbetimizi ifade etmek üzere söylenmiş, yazılmış naatlardan bahsederken sakın terki edepten evet. diye bir pasaj verdi evet. ve gerisini okumadı. Onun da bir macerası, bir gerçekliği evet. var dedi ama ben daha şeyde takıldım. Şimdi hocamızdan dinlediğimiz bu zatın Edebi ne kadar ve nasıl büyük bir şey olabilir ki Nabi bizi onun edebinin terkinden sakındırıyor ve o şeyi dinleyelim sizden hayat Hocam. Hac kafilesi Medine-i Münevvere'ye girdiğinde sabah <gülüyor> namazına vakit yaklaşmış ve yanındaki ağanın uyuklamakta olduğunu gören Nabi Marhum irticalen beş beyt okuyor doğaçlama. Yani spontane. Beş beyt okuyor. Meşhur nat o on mısradır. Sakın terki edepten ki o yi mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette. Tefevvuk kerdeyi arşı Cenab-ı Kibriya'dır Aha. bu. Bu hakim pertevinden oldu. Deycuri adem zail. Amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. mah mahnev babu selamın sine çakidir. Anun kandilidir hûr matlayı nur-i ziyadır bu. Mürâat edeb şartıyla gel nabi bu dergaha. Matâf-ı yandır bu segahi enbiyadır bu. Aa uyanıyor tabii. Aramızda kalsın diye de ricada bulunuyor. <gülüyor> Mahcubiyetle kendini toparlıyor. Nabi-i Merhum da dedikodu etmeyiz ağam diyerek onu rahatlatıyor ama 2019'da sen Büyük Çamlıca Camii'nin avlusunda bunu söylüyorsan bu sır bir yerden çıktı yani. <gülüyor> evet. Medine-i e girilir ve <gülüyor> müezzinler bu mısraları okurken nabi Merhum çok heyecanlanır, şaşırır. Okumaları mümkün değildir çünkü. Olmaması lazım böyle bir şey. Nizah ister kimseden alamaz ve en son ser müezzinden Mescid-i Nebevi'de baş müezzin olan zattan işin <gülüyor> aslını öğrenir. Rüyada Cenab-ı Peygamber tarafından bu şiir kendilerine öğretilmiş. Okunması istenmiş ve bu büyük müjde. İsman kendisine Allah dua Allah. ve selam da var. Sevinciyle bayılır. Okunan Mısraların manaları günümüz Türkçesine rica evet. edilirse. Müsaade. Zaman zaman böyle Türkçeden Türkçe'ye tercüme <gülüyor> diyorum ben o işe. <gülüyor> Efendim yani garip bir durum ama işte bir işaret için mahsus da söylüyorum. Hayır, Sakın edebe aykırı davranma çünkü Allah-u Teala'nın sevgilisinin muhitine geldin. Burada Allah. bir edep davranmak, edepsiz davranmak asla olmaz. Hiçbir bir edep vasılı ile Allah olamaz der eskiler. Edep şol tacımiş Nuri Hüda'dan yol tacı emin ol her beladan efendim Allah-u Teala'nın rahmet ile nazar ettiği yerdir ifadesini kullanıyor ikinci Mısra'da. Habibi Kibriya'nın habgahıdır. Cenab-ı Hakk'ın sevgilisinin istirahat buyurduğu bu yer fazilet cihetinden arşın üstündedir. Tefevü kerde-i arşı Cenab-ı Kibriya'dır. Bu diyor. Bütün mahlukatın fevkindedir. Üstündedir. ifadesini <gülüyor> kullanıyor. Buranın toprağının ışıltısıyla bütün yaratılmışlar yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıktılar. Varlığa terfi ettiler. İşte o meşhur levlâke levlâk elemâ halektü <gülüyor> levlâk şair ana onu izah ediyor gökteki yeni ay buranın bağrı yanık bir dervişi gibi döner ha döner Allah Allah. ve güneş ışığını buradan alan zavallı bir kandildir adeta biraz önce izahını hocamla ilmen dinledik ve nihayet son beyitte şairliğin sanatın zirvesine gelir Abi merhum bütün ikazlar sanki kendinedir muhatap kendisidir bu da apayrı bir noktayı nazardır edebiyatımızda hatı şair kendine yapar, kendisiyle söyleşir. Biz üçüncü kişi olarak kenardan dinleriz. Yukarıdan bize nasihat etmez, bize bir şey demez. O kendisiyle söyleşiyor. Bu pedagojinin temelli teşkil eden bir nükteye işaret eder. İnsanoğlu öğretilmekten nefret eder, öğrenmeye bayılır. O kendine söylüyor. Ne söylüyor? Kemal derecede edebe uy edebli davran ey nabi. Çünkü... Peygamberlerin eşiğini öptüğü kapıdır, meleklerin tavaf ettiği bir mukaddes yerdir burası diyerek hakikaten ifade gücünü beşerin yani zirvesine çıkarmıştır. Sonrasında bu şiir üzerine çok çalışma yapıldı üstadım, çok. Evet, sağ olun. Yani mesela sadece Urfalı şairlerin Nabi'nin bu manzumesine nazire olarak benzerini yazma yüzün üzerinde eseri görmüşlüğüm var. Tahmis dediğimiz bir gelenek var. Her beyte üçer mısra ekleyerek yapılan bir çalışmadır ki onun sayısız örneği var. Yüz, 20. yüzyıla kadar 21. yüzyıla kadar örnekleri var sayısız. Onlardan biri demin tek kutasını okuduğum Tahir Mevlevi merhumun 1951'de göçmüş Tahir Allah Olgun Allah üstadımızın, Allah üstadımızın bir tesdîsidir. Yani altılaması, o artık beşlemeyi de geçmiş, altılamış. 20 yaşındayken bu eseri ortaya koymuş olmasının dikkat çektiği husus ayrı. Yani bir kıta daha okuyayım oradan son kıta. Lütfen. Yani 30 mısra okuyup sizi yormak istemiyorum da ondan. biz zevk ederiz yani. Vakit oldukça <gülüyor> zevk ederiz. Biraz o halde 30 mısra. buradaki dikkat çekeceğim husus şu. 30 mısra demek yani 5 kıta, her kıta 6 mısra. Ve her 6 mısranın ilk 4'ü Tahir-ül Mevlevi'nin, son ikisi Nabi'nin testis dediğimiz şeyde altılamada da böyle yapılıyor Allah zihi devlet sarayı istifadır bu güzidecai aramı nebiyi müctebadır bu eğerçi satı arz üzre veli li fevkal aladır bu dahile küyü aczol kim melazı ilticadır bu sakın terki edebden küyü mahbubi hüdadır bu nazargahı ilahidir makamı mustafadır bu bu cayı pür şeref nezd hakayık bini dikkatte, hakikat beyti ma'mura muadildir şerafette. Allah Allah. Odur çün kıble-i dildadegân rahı Ne neşübhe Kâbe'den berter gelir mikyâs-ı rifatte. Habibi Kibriya'nın havgâhıdır fazilette, tefevvukkerde-i arş-ı Kibriya'dır bu. Melekler pasbandır asit Hanında bila fasıl, ki âgûşunda olmuştur o mah hale ve şamil. Ben için eyledin ya Rab, ona yüz sürmeyen ya nâil füyüz kudüsünden bırakma çeşmimi atıl. Bu hakin pertevinden oldu deycûr adem zail Amâdan açtı mevcûdat çeşmin tu'tiyâdır bu Mutahhar ravzası bağı ı behiştin reşk nakidir karirül ayn eden canı hazini hakî hakidir o hadra kubbe kim genci definin evce hakidir Allah Allah <gülüyor> Onun feyziyle gör ebri nasıl suzişle ile baki'dir felek demahın evbabı selamın sine çakidir anun kandilidir hûr matlayı nur-i ziyadır bu Kemal-i suz ile tahir, De dem adam yalvar Allah'a seni tekrar sevk etsin dil efkarane ol raha şeref olduğun demde o alül al olan caha salatımız nibanen eleyip takdim ol şaha müraati edeb şartıyla gel nabi bu dergaha mataf-ı yandır bu segah enbiyadır bu azizim bir medeniyet şahidi olan 30 Mısır'a'dan bahsediyorum. Yazan 1712'de vefat etti. Tesdis eden 1951'de. Lisansa lisan, sanatsa sanat, güzel ilimse ilim, derinlikse derinlik. Yani biz öyle bir medeniyetin devamıyız ve öyle bir mirasa sahip bulunuyoruz ki yani övünmeyelim ama sevinelim, haberdar olalım, arzu ederim. Biraz önce bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kartal Anadolu İmam Hatip konferanstan geliyorum. Aynen. 18 yaşındaki çocukların bu usul dairesinde yazdığı şiirlere şahit olmanın heyecanı üzerimde nefesim kesildi. Yani göl yatağı susuz kalmaz. Allah'ın Allah izniyle ya çocuk Allah şaştım şaşır. kaldım ya bu vezdi sen mi koydun buraya çocuk dedim ya inanamadım filan. Bir de okuyunca artık yani. bunu soracaktım ben size yani ne güzel. Okuyorsunuz, anlatıyorsunuz ama bunlara işte 300 yıl evvel, 500 yıl evvel yazılmış şeyler diyorsunuz. Bugün var mıdır? Var efendim. Var, yani bu vardır. bizim modern şiirimiz, modern edebiyatımız yani şu anda, içinde hat, var mıdır yani? Şu anda yani bizzat telefon açıp ulaşabileceğim yaşı 30'u henüz bulmamış 15-20 kişiden söz edebilirim çok rahat. Yaş 40 filan dediğimiz zaman bu sayı birkaç yüze balik olur. Azizim ümitsiz olmak için bir sebep yok. Evet, yani var şükür. ya bu bu öyle bir coğrafya <gülüyor> ki böyle bir birikim ki bu. Gürültü fazla olduğu için böyle bir de boş teneke çok ses çıkarıyor. Yani diğerlerinin sesi çok çıkıyor. Lüzumsuz şeyleri çok duyuluyor filan. Sosyal medya filan falan yok zannediliyor. Hiç de öyle değil. Bakın mesela yeni bulduğum ve çok heyecan duyduğum 1978'de vefat eden eski İstanbul müftisi Abdurrahman Şeref Güzel yazıyor. Yes. Allah rahmet eylesin. Divanı An itibariyle basılmadı. Evet. Allah'tan gördük çok şükür. Basılması için de takipteyim. Yani çok ilgili önemli Türk büyükleriyle konuyu görüştüm inşallah. Yeğeniyle de görüştüm i̇nşallah. falan. Oradan bir beyt yani nasıl bir terennüm. 20. yüzyılda bir fuzuli yetiştirmişiz ya. Evet. Aman Allah'ım. Şöyle diyor mesela. Ateş çöllerde göstermek yeter emvacı huccacı. Bu dava şayet isterse delail ya Resulallah. Aleyhissalatu Vesselam dediği şu yani anladığımız kadarıyla. O ateş gibi çöllerde 5 milyon insanın hac mevsiminde deniz dalgası gibi o binanın etrafında dönüşlerine bakıp da hala delil mi aranır diyor. iman aşk bu değil mi ya Resulallah? Senin davan delil istemez ama illa delil isteniyorsa. Aha baksın işte diyor ya. 1400 küsur yıl olmuş. Yetim dedi ki şurada döneceksin. O kadar. Bitti. Bitti. Bugün ne oldu mesela efendim? Sadece İstanbul'da ne oldu? Kaç milyon saymak mümkün değil. Kendi ekmeği, kendi yemeği acıkmış insanlar. Yani 18 saattir aç. Kendi ekmeğini yememek. O dakikayı bekledi neden o yetim öyle dedi de ondan Aleyhissalatu vesselam. Ya. İnsan hakları diye de bir şey var. Bir öğün yemek geciktir ya boşanma davalarına giriyor. Dövüşler <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Mevlana Hazretleri diyor ki bu paraların üstünde resmedilen padişahların devirleri geçer gider. Ama Muhammed Mustafa'nın devri asla Allah geçmezdi. Allah o kıyamet sabahına kadar ...günde beş kere onun nöbet Evel davulunu Allah, çalarlar Allah. diyor. Allah. Minarelerden, camilerden, Allah. meşgitlerden. Evet, ismi onun senin yani. isminin şanını yüceltmedik mi? Allah ile beraber anılıyor. Ya Bir de meczuptan söz edeyim de onunla bir daha konuşmayalım. Lütfen estağfurullah, lütfen hocam konuşunuz. Sizi diye geldik buraya. <gülüyor> 1910'da yani. vefat etti. Ayaşlı Şakir meru. Evet, Ayaşlı Şakir. Yani yakıcı bir üslubu var, enteresan bir şey. Bir, bir bakan deli deli bir bakan veli deri, Konya'da mefhundu. Şemsi Tebrizi avlusunda soldu hemen. Evet, evet, evet. Çok yani onu azizim yani <gülüyor> e, meseleyi siz aslında almış götürmüşsünüz de ben sizden bugün çok notlar aldım, ipuçlar Estağfurullah. aldım, Estağfurullah. çalışacağım inşallah. Şöyle bir dört mısrağı var. Diyor ki bozulmuş bezmi yaran çaşni yinmeyi değişmiştir. Tarabgahı cihandan lağmeyi hey hey değişmiştir. Hülasa şimdi bence kıbleyi kalbim Muhammed'le hüdayı lem yezelden maada. Her şey değişmiştir. Evet, o değişmeli sadece aleyhissalatü vesselam. Aynen. Hazreti Mevdan'ın sözünü demek ki o da nazm etti Eyvallah. yani. Şimdi Mesnevide de diyor ki hocam Hazreti'ne 5. ciltte 267-68. beytler. Ya Resulallah diyor, kim senin sofrandan başka bir sofraya giderse, şeytanla aynı kaseden yemek yer. Allah. Kim senin komşuluğundan kaçarsa, şüphe yok ki ona şeytan komşu olur. Diyor. Allah Allah. Hazreti Mevlana Mesnevi'de. Ve bu, bu Hazreti Mevlana Cehaleddin Rumi. Evet tabi yani, Hazreti Mevlana. yani. Hocam enteresandır yani Aynen. döneceğim Ömer Hocam ama Sesli. niye Mevlana Hazretleri'nin bizim tasavvuf vudularımızın manevi büyüklerimizin resul ekleme Ekrem'e olan aşkından muhabbetinden bahsetmezler? Çok şaşırtıcı Mavi bir şey. Mavi arasından gelen bir böyle <gülüyor> humanist insanlık barış <gülüyor> elçisi gibi falan böyle bir Çok takım yani. Çok şaşırtıcı ha, bir yani. hikayedir bu. Tabii. Ben Arif'in de bir şey okudum diyorlar ki Hazreti Mevlana'ya efendim diyorlar siz ne güzelsiniz sohbetiniz güzel sözünüz güzel ilminiz güzel yaşayışınız güzel doğru ben güzelim diyor hakikaten güzelim peki niye diyorlar çünkü diyor ben bir gün rüyamda o güzeller güzelini gördüm elini öpmek istedim o beni yanağımdan öptü Allah. işte benim güzelliğimin onun güzelliğim onun bu sesindendir öpücüğündendir diyor Hazreti de kendi güzelliğini Resul Ekrem Aleyhisselam'a Bağlıyor. Böyle sizin buyduğunuz gibi bir bağ var, bir bağlantı var. Şimdi hocam, bu Hayati hocamızdan dinlediklerimiz aslında onun aşkının, muhabbetinin terennimleri Trenlimdir. ve belki de daha özel ve saklı yaşayan urefanın, evet. zürefanın terennimleri. Ama bir de Müslümanların umumu için üsme-i hasene diye bir kavram var Kur'an'da. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kavram ve siz bunun üzerine bir çalışma yaptınız. Evet Bu üsve-i hasene ne demektir? Bundan tam olarak ne anlamalıyız? Boyutları nelerdir bir de bunun? Sınırı nedir yani? Evet hocam. Şimdi efendim üsve-i hasene tabi e, e, efendimizle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir e, ifadedir, bir kavramdır. Üsve-i hasene. He, üsve-tün hasene Bu kelimenin <gülüyor> yer almış olduğu, terkibi yer almış olduğu ayet-i kerime, Eh, ahsap Suresi 21. Ayet-i Kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Yani Cenab-ı Hak yeminle söylüyor. Yani yemin olsun ki, yani kendime, zatım yemin olsun ki Resulullah da, yani Hazreti Muhammed aleyhisselam da sizin için e, üsve-i hasene vardır. Yani ee, uyuyacağınız, kendinize örnek alacağınız, mizan ölçü alacağınız e, çok güzel örnekler vardır. Ama bir tane örnek değil bu tabi. Yani hayatın her alanında bir kul olarak yani dünya hayatında imtihana tabi tutulan, tutulmuş bir kul olarak, bir ahiret yolcusu bir varlık olarak hedefinde Allah'ın cehenneminden korunmak, cennetine varmak diye çok büyük bir e, hedef olan bir bağlık olarak bu işi başarmak üzere e, Resulullah'tan <gülüyor> alacağınız çok güzel örnekler vardır. Buyuruyor. Fakat Resulullah Aleyhisselam'ın bu örnekliğinin kimler tarafından önemseneceği, kimlerin bu işe e, önem vereceği, dikkat göstereceği, bu işi kendisi için bir e, mesele edineceğinin de şartları söylüyor. Ayetin devamında. O da nedir? O da üç tane şart getiriyor ayet de. kerimede. Limenkâne yargulâh. Bir. Yani o kişinin Allah'a imanın tam olması lazım. Yani Resulullah'a kendisine örnek alacak kişinin Allah'a imanı, Allah'ın kendisini yani hesaba çekeceğini bilen, buna iman eden birisi olması lazım. Bir. Ve liyumel âhir. Bu kişinin gönlünde... Kuvvetli bir ahiret inancının olması lazım. Yani ben dünya için değil, ahiret inatılmış bir varlığım. Orada büyük bir hesap olacak, büyük bir gün olacak. Bunun korkusu, endişesi, imanı olacak görününde. Üçüncüsü de, ve zekar Allah'ı kesiyor olan, e, Allah'ı da çok çok zikreden bir kişi olması lazım. Anan değil mi? Anan. Yani kendisinde bu üç önemli vasıf bulunan, özellik bulunan kişinin, Hedefinde örnek alacak kişi Osmanlı Efendimiz Aleyhisselam'dır. Alacak şey budur. Şimdi e, bunun çerçevesine baktığımız zaman. Şimdi sadece namaz kılmak. Yani abdest, <gülüyor> namaz, oruçla ilgili bir örneklikten ayet bahsetmiyor. Hatta İmam Kurtubi bu ayeti kerime tefsir ederken diyor ki bu ayet nerede yer alıyor ona bakalım. Bu ayet e, Ahzab, Hendek Savaşı'nın anlatıldığı bir bağlamda yer alıyor. <gülüyor> Hendek Savaşı. Evet. <gülüyor> hendek Savaşı'nda ne oldu Hesler Efendimiz'in oradaki efendim, e, hendiği kazılması... ...işte efendim orada ordu getirmesi, müşriklere karşı verdiği mücadele... ...o korkulu anlar ile ahrihi... ...hendek kazırken Efendimiz ne yaptı? Böyle diyelim ki emrinde şeyler aşıda yemek pişiriyor... ...ondan sonra evet. bir rahat bir şekilde, <gülüyor> bir şekilde... ...öyle bir şey yok. Resul Efendimiz Aleyhisselam orada karnına iki taş bağladı. Ya. Sahabeden birisi karnı Aşı efendim açlığını göstermek için efendim efendinin yanına gidiyor. Fotosunu kaldırıyor. Ya Resulullah yani bak işte açtığın karına taş bağladın falan göstermek istiyor. Efendimiz Aleyhisselam kaldırıyor. Onun iki tane taş bağlı durumda. da vaziyette. Yani sahabesi bir taş bağlı efendim iki taş bağlı açlıktan diyor ki Resulullah diyor o hendiyi kazarken gösterdiği diyor efendim gayretli örnekleri diyor. O açlığa katlanmasıyla, taşı bağlamasıyla işte efendim oradan başlıyor iş işte, öyle söyleyelim. Yani Rasulullah Efendimiz hayatın her alanında özellikle İslam'ı tebliğde, müdadelede, fetihlerde, kazalarda ve her türlü efendim şeyde efendim örnekliği oluyor. Çerçeğimiz çok geniş yani. Üsve-i hasene dediğimiz şey hayatımızın her saniyesi, evet. her dakikası. Evet. Hayatta karşılaştığımız her durum, her tutumumuz, davranışımız, her eylemimiz, her görüşümüz, her bakışımız resul Eklemin örnekliğinin sonsuzluğunda görülebilir, evet. anlaşılabilir. Bu herhalde insanın onu aramak, istemek, ona uymakla ilgili gayretiyle anlaşılabilecek bir şeydir. Yani bir kısmı şu kadar örnek alır, bir kısmı kendi vüsatince, genişleyince örnek alır. Ama hayatta bizim için belli başlı noktalar yok mu hocam? Mesela... E Biraz evvel isardan bahsettiniz. Cömertlik, yardımlaşma, infaktan. Mesela insanların tahammüllerine, eziyetlerine katlanmaktan. Mesela dini hayattaki hassasiyetler, ibadetlerdeki ciddiyetten bahsettiğiniz. Belli noktalar herhalde bizim alimlerimiz tarafından öne çıkarılmış şeylerdir. Tabii bu sınırsız. Yani <gülüyor> hakikaten yani aslında örnek almak demek, yani gücümüz yetebiliyorsa gücümüz yettiği kadar onunla aynıleşmek demek. Bunu yine e, sohbetimizde olmak diye temas etmiştik yani mümkünse Resulü Efendimiz gibi olmak mümkünse Allah Allah. tamam o ama tabi efendim bunu ne kadar başarabiliriz dolayısıyla bunun tabi belli alanlarda daha müşahhas önekli üzerinde durmak lazım Mesela yani insan galip olması tabii hüzün hmm, hüznün. Hüznün. ne demek evet. hocam hüzünün galip olması yani Şimbarık bir neşe içinde değilmiş, bu evet. zaman. yani devamlı. Onu biraz şer etmeniz <gülüyor> lazım. Evet. Yani inşallah ya da biliyorum. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> yani hüzünün gay bu bütün bir ömür boyunca mı? Bütün ömür boyunca, yani yüzü gülen, gözü nemli Allah bir çehre Allah. düşünelim. Yani içi ağlayan, yüzü gülen birini düşünelim. Hüzünlü çünkü dert çok. Evet. Bunu bizimkiler şiirlerinde muhtelif şekillerde Bezme Elesteki Allah'a kavuşma Allah'ı tanıma aşık olmadan sonraki dünya gurbeti olarak görmüş hissetmiş anlamış ama bir taraftan o ümmetin derdiyle dertli ümmet günah işliyor kabahatli ve onlar için üzülüyor efendim evet. ahiret endişesi var bildiğimi bilseniz az güler çok ağlardınız buyuruyorlar yani bizim derdimizi düşünüyor aslında değil mi efendim Miraç'ta soruluyor ne istersin e, ümmetim isterim diyor ümmetimden korkuyorum diyor yani Süleyman Çelebi işte onu ne güzel resmetmiş yani, ne güzel e, kayda geçirmiş e, korkarım onlar, o yerleri ola tam ümmetim isterim isyan kamu günah işliyorlar ey habibim nedir ol kedi diledin aldığı müjde o kadar hüzünle e, gözyaşıyla talepten sonra cennetimi anlara kıldım nasip diyerek de büyük bir müjdeye mazar olma hali. Yani Allah karşısında aczini idrak, en çok korkan kimdi Allah-u O idi. Neden? En iyi tanıyan o'ydu da ondan. Ha. Tanıyan korkar. En iyi tanıyan en çok korkar. Evet. İşte o hüzün bütün hayatına hakimdi. Ekserya hüzünlüğü, litebessüm yani gülmek yasak değil ama hududunu görüyoruz onda. Ha. Böyle evet. kahkaha yok. Yani böyle Koyverme halinde İnsanı değil. İnsanı gafete Dışirecek düşürecek bir şımarık değil. sevindiriklilik yok. Evet. Evet. Mizahında hakikatten ayrılma yok. Latife evet. yapıyor, şaka yapıyor, gülünüyor ama yalan yok. Hakikatten Şimdi, sapma yok. Hocam hem bu hüznün kişiye galebe çalması bütün bir ömrü boyunca hem de hocamın bahsettiği hususlar için evvela Resul-i Ekrem Aleyhisselam hakkında dürüst bir bilgiye ihtiyacımız var. Öyle değil mi hocam? Şimdi bizim şeylerimizde siyer dersleri var, evet. okunan çeşitli kaynaklar da var ama ben duymak isterim yani bir insan, şimdi bu programı izleyen birisi, bir Müslüman ama bu meselenin farkında değil, sizi duydu din dedi. Dedi ki ya bunların bahsettiği bu zatı ben kimden, nasıl ve nereden öğreneceğim dedi. Ne yapacağız? Ömer hocam. Hocam tabi yani Resulullah böyle bir e, kuru bir tarih, yani sadece kronolojinin e, ibaretleri, <gülüyor> burada doğdu, şu savaşı yapı tarzında bir kronoloji ve tarihle okumak mümkün değil. Yani Efendimiz Aleyhisselam hocamın bahsettiği gibi o örnekliğini, Ahlakıyla. ahlakını, bunu öğrenebileceğimiz, bunu okuyabileceğimiz bizim kaynaklarımız olmalı. Tabi bu alanda yazılan efendim şeyler var. Ee, kitaplarımız var. Kitaplarımız var. Ee, işte yani... Kişinin kendi yaptığı içinden bahsetmesi doğru olmaz ama. Reshaftı hocam. hocam, siz Osmanlısınız yani, yok yani. Hakikaten ya. biz bu alanda e, efendimizin örnekliğini günümüzde taşıma açısından büyük bir efendim bir boşluğun olduğunu hocam evet. e, hissediyoruz, görüyoruz. Yani ayet bunu efendim efendimiz bu günle tanıtıyor, ahlakıyla tanıtıyor, i̇şte Affıyla, merhametiyle yani o mükemmel ahlak tanıtıyor. Ama yazılan kitaplar, sihir kitaplarımış, bunlar, bunlar. Orada bu noktada efendim eksik kalıyor. Daha çok böyle tarihi olaylar, şey, gazavat, gazbeleri şunlar bunlar. Dolayısıyla e, bunu e, Resulullah Efendimizin bu kimliğini, bu örnekliğini biz günümüze nasıl efendim taşıyabiliriz diye biz bir grup arkadaş o bahsetmiş olduğunuz işte ayette mülhem olarak yani Üsve-i evet. oradan aldık biz. Hatta epey de tenkitte aldık kitabı. Yani böyle anlamadığınız bir efendim ismini kitaba koydunuz falan diyeceğim tenkitte aldık. Dedik ya, işte bir bakarsın, bir sözcüğe bakarsın, bir ayete bakarsın, onu çok anlayabiliriz. Kitabın çünkü esas hedefi, Resulullah'ı bu yönleriyle e, bize taşımak, günümüz insanı taşımak. bak i̇şte Resulullah Efendimiz'in diyeyim ki, gençliği nasıldı? Şimdi i̇şte efendim, sabrı nasıldı, affı nasıldı? Bir ayrı reisi olarak. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın, Hanımlara diyelim ki efendim kendi hanımlara olan muamelesi nasıl hocam bunu görmemiz lazım. Hiç hanımlarını dövdüğü oldu mu? Yok hocam ya yani onlara karşı hocam gönüllerini kırıcı bir söz söylemiyor. Bak Resulü Efendimiz Aleyhisselam onları deveye bindirirken dizini veyahut da omuzunu merdiven yaparak onları bindiriyor hocam. Eşlerini bu şekilde efendim e, ve deve onu götürürken diyor ya diyor efendim e, sahabiye diyor ki Aman diyor fazla diyor, hızı sürme diyor efendim şeyleri, e, incileri işte efendim e, canları kırmasın diyor. Yani orada <gülüyor> Efendimiz <gülüyor> i̇fade, kendi eşlerinden canlardan, can olarak bahsediyor. Yani onların nezaketini şeyini falan bu şekilde bahsediyor. Hocamın yani, kendi e, eseri yazdığı evet. yazdık yazdır. evet. eserlerle ilaveten eden sualinize cevapsız. Eşe Web sayfama bir vasiyet koydum. Eyvallah. doktor ben ameliyat ettikten sonra vasiyetini yaz dedi. <gülüyor> Kalbimize bir şey taktı da ondan sonra vasiyet. Ve orada Molla şey. Cami Hazretlerinin Şevahidün Nübüvveti <gülüyor> isimli eseri çok anılır. Evet malum, hocam alır. güzel tabii. Onu oraya koyduk. Evet, evet güzel yani, eserimizi. İsterlarsa <gülüyor> kitabın kendisini sizin evet. kendi internet sayfanıza ama koydum. Evet, evet. Yani Tavsiye <gülüyor> ettiğimiz kitaplar falan dedim ama evet. vasiyet o yani abi evet. yani. Evet. Ee, şey, Kitap satın almaktan söz etmiyorum. Hı -hı. Ekrandan okunacak Eyvallah. bir kolaylıkla. Evet. Hizmete sunduk. Vasiyetimizde böyle deklar ederiz. Evet. Hocam da eserini zaten Estağfurullah kendim, hocam. Sen yani sen. benzeri eserler diyelim. Evet. Ee, ama o eserde hocam hakikaten böyle Eserler şey yetmiyor oldu. Ömer hocam. Yani şimdi bu din ilmini anlatan hocalarımızın örnekliği konusunda da ben sizden bazı şeyler duymak isterim. Ama önce şu Ahsap suresinde bir ayetin mealini hatırlıyorum. resul Ekrem aleyhisselam için münafıklar o kulaktır diyorlar. Kevesresinde hocam. Tevbe dedi mi Hudilerim. Evet, evet. Ne demek hocam? Niye kulak diyorlar Beyak Hazreti Peygamber? Beyefendi bu uzun. Uzun evet, evet. Uzun diyorlar hocam. Siz, duymuş bu diyor galiba. Evet hocam. Kulaktır Muhammed evet. Aleyhisselam kulaktır diyorlar. Yani. Yani işte onu dinlemek istiyorum hocam, şimdi. Şimdi aslında şu hocam. Şimdi Resul Efendimiz Aleyhisselam gerçekten eee <gülüyor> insanlara karşı çok olumlu duygular yaklaşan bir insandı. Ve insanların zahirine, ifadelerine çok değer verirdi. Hmm. Ve Hiçbir zamanda niyet yani. Efendimiz Aleyhisselam niyet okuyduğu <gülüyor> hiçbir zaman yapmamıştır. Hiçbir zaman. Ne de söylüyorsa geliyor mesela diyor ki o tebrik e, seferiyle alakalı bu ayet-i geliyor. Geliyor diyor ki ya Resulallah benim şöyle bir mazretim var. Hastayım diyor tamam diyor. Allah şifa versin izin istiyor. Ya Resulallah evde şöyle bir problem var izin istiyor. Yani kim ne söylerse zahiri bir anla Efendimiz itimat ediyor ve ona müsaade ediyor. Beyan, esas. be beyan esastır. <gülüyor> beyan esastır. Şimdi sen bunu şu niyette söyledin. Falan. Böyle olunca da hocam onlar münafırı kendi diyor ki ya bu diyor safın birisi. Hocam. Allah Allah e, Allah. Yani Allah. uzun demek, uzun demek saf. He. Ama saf kalpli değil. He. Yani e, aldatılıyor. Yani aldatılabilir. Aldatılmaya açık demek. Aldatılmıyor. Ne ne söylesen inanıyor, ne söylese itibat ediyor. Ondan Allah sonra Allah. ben çok rahat kandırabiliyoruz kendisini, siz de kandırın. Allah Allah. Tabii Allah. tabii. Yani onun için işte efendim o bir sürü insan tabi yalan bazet uydurarak ve tebrik seferine katılmadı edilmediler. Halbuki Resulü efendimizin bu çok güzel bir özelliğiydi. Yani hiç kimseye karşı münafaa, kafire karşı bile efendimiz içinde bir böyle efendim yani e, bir şey hissetmiyordu. Tam onun hidayetine talipti. Böyle söyleyelim. Yani. yani kafir bile olsa Ebu Cehil gibi kafir bile olsa... Ona yine güzel bir gönülle yaklaşıyor. Defalarca o, gitti tabi. Tabii defalarca mi? gidiyor ve onun yani hidayeti vesile olmak için şey yapıyor. Hatta Efendimiz zaman zaman bir kısım insan hakkında e, kendisine bir şeyler söylemek isteyen olursa, ya falan şöyle söyle böyle söyle falan tarzında, kıymet var Efendimiz derdi ki bana insanları kötülemeyin. İnsan hakkında şey getirmeyin. Ben insanın huzuruna çıkarken... Onlara hep böyle serin bir kalple güzel duygulara çıkmak istiyorum Allah derdi. Allah. Ayetin devamında da kul uzunu hayırlı lekum. Hmm. O peygamber sizin için efendim hayırlı bir kulaktır. Hmm. Yani sizin hayırınızı isteyen Allah Allah. müminlere itimat eden bir efendim peygamberdir. Yani saflığından değil o yönünün temizliğinden dolayı bir şekilde davranıyor diye Efendimiz Cenab-ı Hak onu tebrik ediyor. Allah, Allah. Dolayısıyla Çok... hocam yani. Bütün insanlığa karşı böyle bir tertemiz kalple, duygularla yaklaşabilmek de aslında Efendimizin örnek alacağımız çok önemli bir tarafıdır. Biz ne yapıyoruz şimdi? Biz şimdi niyet okuyucuk yapıyoruz hocam, yok yapıyoruz. Sen böyle diyorsun ama senin içinde efendim neler dönüyor ben biliyorum falan diyoruz hocam. Allah Allah. Hiç kimsenin, kişinin kalbine geçemişi bilmesi mümkün değil. Şimdi hocam bu anlattığınız Hz. Peygamberin ahlakı, yaşayışı, hissedişine dair evreni görünce diyorum ki bu insanların arasında işi en zor olan da Resul-i aleyhisselam. Ha, yani en çok yükü, en çok zahmeti o çekmiş. Yani benim buna imanım, itikadım vardı ama sizi ve Hayati hocamı dinleyince dedim ki gerçekten üstün bir insan. Ya şimdi bir ben, kere daha iman edin. Yani, da yani. resul Efendimiz nasıl bir insan? Yani nerede bir menfaat varsa orada kendisi geri duran ya. Ve sahabesini öne çıkaran bir insandı. Nerede bir menfaat varsa orada geri duran, asabını, arkadaşlarını, dostlarını öne, çık öne çıkaran Nerede bir, bir zorluk varsa orada en ön safta ipi Allah, göğüsleyen Allah. ve asabın arkası, arkasına alan kişiyi diyor. Sen Bedir'e örnek alalım. Hazreti Ali Efendimiz'in ifadesi. Diyor ki Bedir de diyor, <Gülüyor> biz diyor Resulullah Efendimiz'in diyor arkasına sığındık diyor. O harbi şiddetli zamanında hep o öndeydi. <Gülüyor> Önde gidiyordu, önde savaşıyordu. Biz diyor, o efendim Kılıçdaroğlu'nun arkasına sığınıyorduk. Ve o hüviyetiyle evet. hizmetçisi diyor ki, on küsur yıl kellesine hizmet ettim. Vallahi onun bana hizmeti benim ona hizmetimden çok diyor. Çok daha Allah. fazla. Tarihe Müşak, geçen hizmet, hizmetçi o yok, halbuki. Mesela diyeyim hocam, Uhud'da mesela ki, ayet-i kerime, iz tusudun diyor ya. Hepiniz diyor, kaçıyordunuz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam kaçmıyor, yerine duruyordu. Yaralı halde. Diyordu ki, ey aslan nereye kaçıyorsun? Ben buradayım. Allah Allah. Allah Hüni'nde de böyle, yani mesela sefere giderken Efendimiz Aleyhisselam gidişte önde giderdi. Ordu tesliği için. Ama geri gire insan yorulduğu yorulduğundan dolayı arkadan gelir, yorulanları hepsini efendim, ne <gülüyor> alır, onlara şey yaparak gelir diye Şimdi, Allah Allah. önderdi yani. Hazırda, Efendimiz önderdi. Hali hazırda berhayat medeniyetimizin büyük zatlarından biridir. İzliyorsa ellerinden öperiz buradan. Onun bir sözünü aktardılar. Demiş ki din Resul-i Ekrem aleyhisselamı tahsil eylemektir. Tahsil, eylem. Tabii ki tahsil eylemektir. din, o zatı demiş. Evet. Öğrenmek ve yaşamaktır. Şimdi Hayati Hocam müsaadenizle biraz evvel girişte e, ıtrinin beytin naatından bir beyt sayesi düşmez yere bir böyle nahli tuğursun, mihri alem girsin baştan ayağa uğursun tariki gülzarı alem, maliki milki adem Münkirine mahzı matem müminine suğursun sensin ol şah kim Süleymanlar kapında murdur 18 bin aleme hükmetmeye memursun sen öyle bir sultansın ki Süleymanlar karınca'dır kapında Evet el benim dağmen senin ey rahmet ellil alemin şöhretim isyan benim sen af, af ile meşhursun. ve son bey ya Resulallah umarım diyesin ruzi cezada gerçi cürmün çoktur ama ıtriya Mahfursun. Efem çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah Sahurunuz, şehriniz bereketli olsun. Yarın gece hayırla görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esen kalın. Ya ya. İşhedu alla illallah. Son